I'll see you next Merhaba Kainat. Bugün 9 Nisan Cuma. Yıl 2010. Ay 4. Gün 99. Kasım 153. 1431 Hicri Rebülahir 24. 1426 Rumi Mart 27. Mimar Sinan'ın Ölümü. Günün Tarihi. 422 yıl önce bugün 9 Nisan 1588'de Mimar Sinan 98 yaşında vefat etti. Edirne'de Selimiye, İstanbul'da Süleymaniye ve Şehzade Camileri olmak üzere... Sinan'ın inşa ettiği eserlerin sayısı şöyledir. 81 Cami, 51 Mescit, 55 Medrese, 18 Imare, 3 Hastane, 26 Mektep, 6 Büyük Su Kemeri, 7 Büyük Köprü, 17 Kervansaray, 6 Mahzen, 33 Saray, 35 Hamam, 17 Türbe. Yemek Listesi Gün 99 Arnavut Ciğeri, Patates Salatası, Roka, Sütlaç Büyük, büyük saatli, saatli Marif Takvimi Let me tell you a story about a bold weevil. Now some of you may not know, but a bold weevil is an insect, and he's found mostly where cotton grows. Now where they come from, <laughs> nobody really knows. But this is the way the story goes. Farmer said to the bull weevil I see you on the square Bull weevil said to the farmer Say yep, my whole darn family's here We gotta have a home Gotta have a home The farmer said to the bull weevil Say why do you pick my farm The weevil just laughed at the farmer and followed, said, We ain't gonna do you much harm. We were looking for home. And the bull weevil spot him a lightning bug. He said, Hey, I'd like to make a trade with you. Cause you see, if I was a lightning bug, I'd search the whole night through. Searching for a home. I'd have me plenty of homes And the bull weaver called the farmer and said You better sell your old machines Cause when I'm through with your cotton <laughs> You can't even buy gasoline I'm gonna take me home Gotta have a home And the bull weaver said to the farmer Farmer, I'd like to wish you well. Farmer said to the bold weaver Yeah, I wish that you win Looking for a home Looking for a home Ah, you have a home Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve onun Açık Gazetesi'ndeyiz. Haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ömer Madra, Ali Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birlikte. Günaydın. Günaydın. Brooke Benton'la açılışımızı yaptık. Bo Weevil Song, bir böceğin, pamuklara musallat olan bir böceğin hikayesi. Bu çok önemli tabii böcek hikayesi çünkü güneydeki pamuk plantasyonlarında çalışan... Önce köle sonra da ücretli köle olarak çalışan özellikle siyahi nüfusun hayati meselesi Bo Weevil böceğiyle uğraşıyorlar. Brook Benton da onun hikayesini yapmış. Brook Benton Amerikalı önemli bir rock, rhythm ve blues ve pop sanatçısı, müzisyeni, şarkıcı, besteci, şarkı sözü yazarı. Onun ölümü 1988'de bugündü onun için çaldık. Evet bakalım şimdi haberlerimize hafta sonuna gelirken çok sayıda karışık haber var. Rio'dan bir haber vereyim. Yeni e, heyelan altında kalan Brezilya'da Rio de Janeiro'da en az 180 kayıp olduğu söyleniyor. Tarihinde gördüğü en büyük sel felaketiyle, yağmurla karşı karşıya en az 180 kişinin öldüğünü belirtiyor. Maria Pia Palermo ve Douglas Engel ee, bunu şeyden, Associated Press'ten veriyorlar. Aynı zamanda Yahoo News'tan da okuyabiliyoruz ve pardon Reuters'mış ve çok ağır makinelerle iş makineleriyle Hı -hı. ceset çıkartmaya çalışıyorlar. Çok daha fazla da olabileceğinden korkuyorlar. 200'den fazla heyelan olmuş. Çamur inmiş hiç durmayan 48 saatlik yağmurlardan falan bahsediyorduk Rio'da. Evet, bitir işi bitirmişler yani. Özellikle 24 saat içinde şehrin gördüğü en yüksek yağmurdu. Yani şey ölçüm olarak yapıldığında yani mesela şeyin dibinde bir tepenin dibine ulaşmışlar bu Reuters muhabirleri. Ve şey diyorlar. yani iki katlı bir bina yüksekliğinde çamur der, birikmiş orada. Ve daha fazla da yeni insanlar kurtarılması ihtimallinde düşük olduğunu söylemişler. çünkü çamurun içinde hava kabarcı kalmıyormuş. Normalde. Böyle bir şey. tam son 3 günde tam bir kaos ömrümde böyle bir şey görmedim demiş mesela. Helikopter pilotlarından biri Marcos Gonsalves Maia. Ki işi bu adamın yani. Evet. Çok yani yukarıdaki öfkelendi. Yağmur yağdırıyor ve bizim yıkım getiriyor. Lafları Luis Ignacio de Lula'nın yani Lula diye bilinen sosyalist başkanın sözleri yeterli değil herhalde. Federal yardım geliyor. Ama çok Ağır bir şey var. Zaten yeni bir döneme girdiğimizin de başka bir belirtisi olduğunu söyleyebiliriz. Earth diye bir kitap yazdı bir McKibben. Ama Earth 2A yazılıyor. Earth Yani bir haykırış şeklinde ve diyor ki küresel iklim değişikliği tehdidi bitti diyor. Böyle bir şey yok artık diyor. Böyle bir tehlike ortadan kalktı diyor. Çünkü küresel iklim değişikliği içindeyiz. Artık bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız diye yazmış zaten. Bu da onun belirtilerinden biri. Tabi ki esas itibariyle büyük, çok büyük ölçüde yoksullar Öndelikle, öncelikle gidiyorlar. Kozan'da da bir hortum etkili olmuş. 8 tonluk çatıyı uçurmuş. Adana'nın Kozan ilçesinde. 500 metrekarelik bir ahır çatısı. Kalk gidelim olmuş. Yani... Büyükbaş hayvan ahırının 8 tonluk çatısı hortumda uçmuş. Yaklaşık 30 metre havalanmış çatı yandaki portakal bahçesine düşmüş. Böyle bir şey düşünebiliyor musun? Yanda portakal bahçesi de olmayabilirdi. Evet. 15 portakal ağacı hasar görmüş. Ahırdaki 7 büyükbaş hayvansa etkilenmemiş. Çok ilginç ama tamamını böyle ahırın çatısının tamamını bir tepsi gibi kaldırıp arkadaki bahçeye fırlattı. Ben böyle şey görmedim demiş o da. Genellikle insanlar görmedikleri şeyleri görmeye başladılar. Hı hı. Evet. Sebebi ne olacak diye düşünüyor insan ama. Neyse. En önemli haber, uluslararası haber de bugün şey yok Pakistan'dan. Afganistan'dan büyük bir ölüm haberi, yok hayır, rastlamadım. Irak'tan da yok. Irak'tan da. Onun yerine bu sefer de şeyler var. Kaotik haberler devam ediyor. Kırgızistan'da hükümet aleyhine kanlı gösterilerden sonra muhalefet iktidarı ele geçirdi diyor haberler. Ama Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev de güneye çekilmiş ve dünyaya bir çağrı yapmış. Duruma etki etmek için her türlü imkandan yoksunum demiş. Ordu ve polis güçleri muhalefet tarafından kurulan geçici hükümetin kontrolüne geçtiğini kabul etmiş. Maalesef ordu ve güvenlik güçleri yeni yönetimin emri altında ama bunlar düzeni sağlayamazlar demiş. Dün yaşanan trajik olaylarda benim hatam varsa sorumluluktan kaçmayacağım, devlet başkanı dokunulmazlığına sakla, saklanmayacağım demiş. Ama bir... Ee, bu arada da BBC'de de mesela e, kısa ama bence anlamlandırmaya yarayan e, bir yorum var. Hamit İsmailov'un BBC Orta Asya ve Kafkaslar bölüm başkanı. E, yani ne oldu da böyle olduğu anlatıyor o da. E, çok özetle şunu anlatıyor. E, zaten kısa olan yazının özet halini vereceğim. 2005 yılında e, bu hükümet geldiği zaman beklenti zaten çok yüksekti ancak beklentiler karşılanamadı. Üstüne üstlük hanedanımsı bir görüntü oluştu yönetimde. Bu da çok rahatsız etti insanları ve bunun yanında e, temel olan ekonomik faktörler oldu diyor. Özellikle gaz ve elektrik fiyatlarının her gün yükselmesi e, ve sonunda insanları sokağa döken şey bu olmuş. E, ödeyememişler yani faturalarını ödeyemedikleri için artık e, yaşayamaz hale gelip öyle çıkmışlar sokağa. Peki şeyde yazıyor mu gaz ve elektrik fiyatlarının neden yükselmek yükselttiğini? Özelleştirmeler. Ee, ha, öyle mi diyor? Yani hani e, süreç içinde yapılan e, şeyden bahsediyor. Başka sebebi var mı? Benim bildiğim bir daha var evet. Rusya yüzde otuz oranında yükseltmiş. Ha, gaz e, fiyatlarını Gaz fiyatları. Böyle işte ekonomik bazı e, oyunlarda olabiliyor. Bu arada e, yine... Bu yazıya göre şöyle bir şey var. Ee, aslında muhalefetin başarılı olup olmayacağına dair halkın çeşitli görüşleri var. Ancak e, iktidarın gitmesi gerektiğine dair anladığım kadarıyla daha net bir e, tavır alınmış durumda. E, şimdi konuşulansa Rusya yanlısı e, olabileceği e, bu yeni devrimin ve muhalefetin. E, tabii insanın aklına da gelmiyor değil. Eğer bu şeyleri bağlıyorsak, bağlarsak birbirine yani Rusya'nın aniden... Putin'in emriyle bir doğal gaza, ki doğal gazı ve şey yok enerji imkan yani dünyanın en yoksul ülkelerinden biri hı hı. Kırgızistan. 2500 dolar mı ne adam başı milli gelir durumu ve artık stratejik mevkinden filan aslında yararlanmaya çalışıyor. O yüzden de Amerika ile Rusya arasında sürekli bir kapışma konusu. Sonda zaten çok ne? çirkin, yani çirkinden kastım şu artık iyice komik bir çözümle sonuçlanmıştı. Şöyle bir çözüm olmuştu. E, yani Rusya'nın üstleri vardı, Amerika'nın Manas'ta üstleri vardı falan. E, en yaygın de ülkeyi paylaşmak noktasına gelmişti. işte, tamam okey ikimizin de üstleri olsun mutlu mesut yaşayalım diye. E, bir diğer e, sıkıntı faktörü ise tutuklama dalgaları imiş muhalefetle ilgili ve e, işte eski politikacılarla ilgili vesaire. Ee, en son eski savunma bakanı İsmail İzakov e, tutuklanmış ve e, böylece de olayların başladığı ve ülkenin her tarafına yayıldı söyleniyor. Evet şimdi yani Amerikan üstünü kapatın dediği haberi de var. Ee, Rusya'nın Rusya böyle bir şey istediğine dair muhalefet right. şey dedi e, süresini kısaltabiliriz gibi bir şey söyledi. Büyük ihtimalle Amerika bölgeden çekilecek. Yalnız bence burada önemli... Söyle... Çekilecek mi? Çek... Yani bölgeden çekilecek değil mi? Büyük ihtimal manası işi bir süre daha böyle bir sürünceme noktası olacak. Yoksa bölgeden herhalde çekilmeyecek. Evet bu çok iyi olmadı. Ee, ama hani mevzunun önemli kısımlarından biri bu. Emperyalizm dediğimiz şeyin Amerika Birleşik Devletleri tekeli olmadığını hatırlamak ve bilmek gibi de geliyor bana. Ee, yani Rus'tan geleni iyi, e, Amerika'dan geleni kötü değil. Bunun bir Rus numarası olduğunu söyleyenler de var epey. Yani memleketimizde yani çeşitli ajanslardan böyle görünüyor. Özellikle de işte bu Rusya'dan Kırgızistan'a Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünü, üstünü kapatın demesi ve yeni muhalefette şimdi 6 aylık kalacağını iktidara el koymuş olan Rosa Otumbayeva Rusya kilit öneme sahip. ...stratejik bir ortak demiş... ...bu ülkede mali ve stratejik destek... ...istediklerini de bildirmiş. Yani açık açık oynanıyor oyun. Ama hmm. Amerika Birleşik Devleti... Ama zaten de çok de... açık hatırlıyorsan... Evet. ...kim daha çok para verirse onların üstü kalır... ...diye başlayan bir sürecin sonunda... ...iki üste kalmıştı. E i̇kisi de versin para. İki üslü bir yer i̇şte oldu. o serbest piyasa e, demişlerdi o durum Ama e, tabii böyle bir serbestliği cinsi yok. Askeri üsler koydurup... ...üstüne üstün, enerjiniz bütünüyle dışarıdan gelirken... Pek serbest kalamıyor mevzu değil mi? İki üslü bir şey olmaz mı diyorsun? Oldu ama işte Tabiatta... bir sene sürdü. <gülüyor> Hayır mesela şimdi yeni şey aklıma geldi. Çok alakasız diyeceksin ama olsun. Bir yeni cins dev kertenkele bulunmuş. Nerede? Galiba Endonezya'nın o civarda. Aha. Bu şeyin modo ne komodo canavarı. Komodo ejderleri, canavarı gibi, canavarları. Ejderleri gibi ama en büyük özelliği iki penisli olmasıymış ve bir şey olarak alternatifli kullanıyormuş. Neye göre alternatif? Yani. ABD penisi, Rus penisi gibi değil herhalde. Hayır böyle bir onu bir onu kullanıyormuş inceleme Anladım. yaptıkları zaman. Tam olarak nerede hangisini kullandığını bilmiyoruz ama da. henüz araştırmalar Anladım. şey yapılma O geldi aklıma 200 diyince Alakasız diyeceksin biliyorum ama ne yapalım. Yani, Cuma bugün. Genellikle doğada sık rastlamadığımız bir şey. Evet. Ee, aynı Kırgızistan'da iki ayrı ülkenin e, ortak emperyalizm <gülüyor> yürütüyor olması gibi. Evet. Yani çok acayip olmadı diyorsun. Çok uzak düşmedi. <gülüyor> Benim için düşmedi ama dinleyiciler ne diyor bilmiyorum. Neyse ki onları biz duymuyoruz. Allah'tan. <gülüyor> Telefon hatlarımız da açık değil. Evet dükkan sahipleri de göstericilere ateş açmış bu arada. Kırgızistan'da. Çok, evet, Kırgızistan'da. Bişkek'te başkentte. Bir kişi ölmüş yani. Karanlığın çökmesiyle tabii... ...yağma olayları devam ediyor ve polis ve dükkan sahipleri resmen silahlı karşılıklı çatışma halindeler. Yani Devrimlerde üçün... böyle şeyler genellikle olur. Mülkiyet kavramı neredeyse buharlaşır. Ee, bununla birlikte mülkiyetin sahibi olanlar mülkü korur falan filan. Ee, başkanlık sarayı, parlamento falan da zaten yağmalanan yerler arasında. Evet tabii canım. Pa parlamentun başkanlık sarayları, beko mağazaları... Daha çok evet televizyonlarda yağmalandı Türk şirketi Beko falan diye böyle kızan e, adamlar kadınlar görüyorum. O da ilginç geliyor bana. Halbuki bir Türk firmasında sen olsan dokunur muydun Kırgızistan'da devrimde olsa? Yok hayır Değil mi? hiç ne münasebet. Başkanlık sarayı olabilir ama Beko asla. Bence reklam <gülüyor> çıkarsınlar bundan. Yani Cumhurbaşkanı kaçtı saray yağmalanıyor diye... Ama Amerikan, Amerikalılar da görüşüyorlar. Mesela Rosa Otumboyeva Otum ile Zaten görüşmüş Zaten şey reddetmedi. Mesela şöyle bir şey söyledi Rusya'nın Amerikan üslerini kapatın çağrısına. işte e, yani geçici süreyle, e, pardon e, kısa süre kalma süresi üssün kısaltılabilir falan filan gibi e, daha diplomatik çıkışlar yapıyor. Tabii bundan sonra Tabii ne alt, olacağını bilmek kolay Altı ay kalacağını söylüyor sadece ama daha uzun da kalabileceğine dair bir hissiyat var için. Benim anlamadığım birkaç konu var. Mesela devrim deniyor. Şimdi lale devrimi yapıldı deniyor. 2005'te yapılmış. 2005'te Akayev'i evet. devirmişler. Evet. Buna nedense simge olarak da lale lale devri ya da devrimi deniyor ama şimdi o bitti. Onun yerine onun yerine gelen adam da yolsuzluk yaptı deniyor fena halde. Bakıyev Akayev'in yerine gelen şimdi o da oğlunu hanedan yapmış ya yani akraba, dost akraba, eş dost akraba yönetimi durumu yine standart. Kurmuş. Şimdi Bakıevi getirenlerin zaten Bakıevi devirenler olduğu da söyleniyor. Yine aynı kişiler deniyor. Aynı kişiler dediğimiz sokaktaki halktan bahsediliyor herhalde yoksa ama ee, ülkede bir kuzey-güney ayrımı da varmış. Evet. Yoksul zengin ayrımının yanı sıra. Şehirli köylü. Amülkancı Rusçu ayrımının evet. da yanı sıra. Kırcı kentçi falan diye böyle çeşitli ayrımlar var. Ve güneyi de, var. de tutuyor. Kendisi güneye çekilmiş durumda bakiye. Ve hı hı. belki de bir iç savaşı tetiklemeye çalışacaktır. Böyle bir ihtimal de var. Valla bence bu kadar üst bu kadar fazla güçlü ülkenin bulunduğu yerde iç savaş pek tercih edilmedi di süreci çıkmayacak bir şeymiş gibi geliyor bana. Evet, ge bir haber daha verelim. Ya çünkü bir yandan da hani e, başta İçişleri Bakanı'nın döverek öldürülmesi vesaire, herhalde artık bunu böyle kabul edeceğiz, değil mi? Yani çünkü bir daha ses çıkmadı o işten. Yaşıyor, öldü falan ve konu kapandı. E, ama bunun yanında e, ciddi anlamda böyle bir tutuklama dalgası vesaireyi üretmiyor olması, yeni hükümetin ya şu anda daha tam oturmamış olmasına bağlı ya da ...zaten ciddi bir çatışmaya doğru... ...gitmeyi düşünmüyor olmasını... ...bunu herhalde birkaç gün içinde anlarız. Evet. Ama yani teslim olmayacağını... ...söylemiş Bakıyor. yani. Evet Bakıyor. teslim olmayacak teslim ama... ...hatta duruma asılıyor da... ...öyle görünüyor. Bak... Hala devlet başkanı kalmaya... ...çalışıyor. Ee, İstifa yani... etmeyeceğim demiş yani. Güneyde çekildiği yerde. Bu arada Moğolistan'dan bir... ...haber de var. Muhalifler orada da sokaktaymış... Yeraltı kaynaklarından hak talep ederek sokaklara döküldü diyor haber. Çok ayrıntılı değil elimizdeki NTV, MSNBC haberi ama meclisin feshedilmesini talep etmişler ve açlık grevine gitme talebi var. Ulan Bator'da da çadır kurmuşlar başkentte. Ülkenin yeraltı kaynaklarından herkese eşit pay verilmesini talep ediyor. Bunu yorumlamakta biraz güçlük çektim ben. Ne açıdan? Eşit paydan da ne, ne hadilerine gidiyor? <gülüyor> Tam değil de yani böyle bir yeraltı kaynakları sorununu nasıl böyle formüle edebiliyoruz? Ne var orada bilmiyoruz. Onun için yorumlayamıyorum. Anladım. Değerli yani, olan nedir Moğolistan'da? Hı. Bakır, kömür, çinko, demir ve altın çıkarılıyormuş. Daha ne çıksın istiyorsunuz? Almanya'daki <gülüyor> en zengin bakır rezervi de varmış. Bu kimin kime gidiyor? Moğolistan'da. Sana bana hepimize gitmediği belli. Büyük ihtimalle çıkarana biraz, hükümete biraz daha. Ondan sonra işte vardır orada da müsteşarlık vesaire vesaire çeşitli insanlar. Onlar belki bir miktar. Uluslararası olarak destekleyen şirket bir miktar falan paylaşılıyordur yani. Referandum istiyorlarmış. Ne için? Eşin pay için mi? Meclisin feshedilmesi talebi varmış. Ha anladım. Meclis tekrar seçilsin istiyorlar. Evet. Ben de şey sandım hani Eşit, eşit Bay, için, bay için ondan sonra referandum. Ondan sonra işte. Yani Eşit Bay ondan sonra gelecek herhalde. Bu arada çok endişe verici küçük bir haber geçiyor. Televizyonlarda da gördüm tesadüfen. Sivil kamyonlar mühimmat taşıyor diye bir haber var. Şimdi Türkiye'ye geldik. Gelmeden aslında e, bu Moğolistan'da niye bu kadar uyuz olmuş olabileceklerine dair de BBC'nin haberini. Ha, ee, tespit ettin mi? Hı -hı. Şöyle şeyler yaşanmaktaymış ülkede biraz gelir eşitsizliği varmış ayıptır söylemesi yok ee, öyle diyor yokmuştur. Ya yani şey diyor işte yani sıfırın altında e, olan bu yerde gerçekten e, ısınacak kadar sıcak bir yer bulabilmek çok zor diye başlamış. Ya yani ısınmakla ilgili bile sıkıntı çektiğini anlatıyor Moğolların. Ama hemen yanında diyor 700 dolarlık yepyeni bir e, Emporio Armani. Dükkanı görüyorsunuz işte 700 dolara Orada bir takım elbisenin hop e, Fiyat etiketi üstünde e, Bunlar hemen yan yana yerler Diyor Ulan Bator borsasında durumlar nasılmış Ulan Bator diye borsaya doğru yürüyorlar diye Ben çok tatsız <gülüyor> bir espriyle başlayabilirim e, Yani pek Gerçekçi bulmamışlar Mesela bu arada e, Dünya çapında e, madenler Vesaire tam burada da bahsediliyor e, Mesela hiç fena da değil gayri safi milli hasılası aslında gibi görünüyormuş. Üç katına çıkarmışlar. E, iki yıl içinde gayri safi milli hasılayı. Niye şikayetçi halk o zaman? Onlara çıkmıyor. Yani kağıt üstünde onlara da pay düşüyor tabii. Aynı şey gibi hani e, cebinizde on biner dolar var diye Erdoğan anlatıyor ya bize. ya Benim yok ama e, kağıt üstünde benim de cebimde görünüyor bir on bin dolar. Bununla alakalı herhalde bir miktar. İşte e, anladığım biraz şeymiş yani fazla açlar. E, bu kış kışarca çok sert geçmiş. Bu e, da işte don diye bütün hayvana korkunç anlatmıştım hatta. Burada da bir iki kelimeyle tasvir etmeye çalıştım. El Cezire'de seyrettim. Yani biberonla hayvanları yaşatmaya çalışıyorlar. E, 4 milyon hayvan ölmüş bu kış içinde ve e, bu köylük taraflardaki insanların hepsinin işsiz kaldı anlamına gelmiş. Evet tabi bu durumda onlar da Armani dükkanının yanından geçmeye başladılar. Anlamına geliyor bu. Ee, yaramamış. Öyle bir durum. Armani'den bir şey alamıyorlarmış diyorsun. Alamıyorlarmış. Ya. En azından BBC diyor. Ben onların yalancısıyım. Belki de alabiliyorlardır. Böyle. Evet. Peki o zaman... Türkiye dönmeden önce bir de şey haberini verelim Washington'da nükleer zirve yapılacak o da biraz bir hayli aldatmaca ama vaktimiz yok yani sadece yüzde otuzluk bir indirime gittiler hı hı. ve bunu da muazzam bir başarı gibi silahsızlanma gibi gösteriyor. Yüzde yetmişiyle kaç tane dünya yok edilebilir? Yani fiilen herhalde bir 10 tane 20 tane. Yüzde 70'ine gerek yok. Yüzde 10'uyla da olabilir. O ünlü espri bir daha yapmak zorunda bırakıyorsun. <gülüyor> lütfen. <beladı>. lütfen. <gülüyor> Ama kaliteli espri o yüzden lütfen. <gülüyor> Khrushchev'in Khrushchev'in Kennedy arasında geçer, geçer diyalog Birleşmiş Milletler Hı -hı. Genel Kurulu'ndayız ve Kennedy yanılmıyorsam Amerika'nın o zamanki başkanı şey demiştir elimizde bütün rusları 3 defa öldürecek miktarda nükleer başlık var demiştir. Kruşçev'de çıkıp o zamanki Sovyetler Birliği Rusya'nın başında olan adam. Maalesef yani çok üzgünüm. Bizde sadece her Amerikalıyı bir defa öldürecek kadar nükleer başlık var diye cevap vermiştir. Yani bu 3. defa ne kadar falan aslında anlatıyor. hani haleti ruhiyesini sağlam, güçlü ve <gülüyor> sağlıklı olduğunu gösteren ee, durum Şimdi herkesi, hepimizi, tüm dünyayı birer kere rahat rahat öldürecek kadar hala nükleer bomba var değil mi? Ebediyan kalacak zaten o. Evet. Ee, yani güzel. şimdi yüzde hani... otuz bir indirim yaptılar ve bu son yirmi yıldaki en büyük indirim diye anlatıyorlar. Medvedevle şeyde karşılıklı böyle ceketlerini iyilik deyip birbirleriyle tokalaşıp sarılışıyorlar. Hı hı. Ee, Obama Prag'da, sarayda yapılan güzel törenler seyrediyoruz. Yani biraz böyle sindirella gibi bir şey oluyor. Ben kül kedisi gibi hissediyorum kendimi arada. <gülüyor> Ocakta, ocağın kenarına kıvrılmış kuyruğunda kısmış <gülüyor> oturuyorum bakıyorum. Şey vaziyeti var. E, Netanyahu da Washington'daki nükleer zirveye gelmiyormuş yalnız. Netanyahu Bu, niye gelsin ki? Or Herkes geliyor. Nükleer silahlısından Washington'da nükleer güvenlik zirvesi var. Başbakan da gidiyor. Ee, nükleer silahların yani Recep Tayyip Erdoğan. Tamam, başbakan. Hani ülkesinde olduğunu biliyoruz Recep Tayyip Erdoğan. In. Yani NATO füzeleri ülkesinde. Bu yüzden gidiyor olması manalı da e, İsrail ne NPT'ye e, imza vermiş bir ülke ne de ülkesinde is e, atom bombaları var değil mi? Nükleer bomba var mı? Hayır. Niye geliyor? O söylemiyor. Anladım. Mikkel bomba yok diyor. Yani tam da bu sebeple. Niye geliyor olduğunu sadece açtırıyor söylüyor onu. <gülüyor> sadece söylemiyor neden tabii. Netanyahu değil. <gülüyor> yani Vanunu'yu yollasalarmış. Netanyahu niye gitmiyor biliyor musun? Türkiye gidiyor diye. Öyle mi? Gerekçesi bu. Aynen böyle. Gerçekten büyük uluslararası aktör olduk ya. Gurur duydum şimdi. Mısır'da var ama. Onu da söyleyeyim. Yani Mısır ve Türkiye gibi ülkeler zirve sırasında İsrail'in nükleer silah programından dolayı hedef olacakları gerekçesiyle katılma planlarını iptal edin. Bu zirve yatar diz. Eee de katılmıyorsa bunun ne tadı var ha? Ne bu tadı zirvede... var ne tuzu? Ya gerçi zaten bu zirve bir yatak zirvesi. Yani herhangi bir şeyin kalkması, düzelmesi ile hiçbir alakası olmayan ben öyle yorumluyorum. Yanlışsa düzelt ama dostlar alışverişte görsün. Zirvesi, yok, değil mi bu? Kenarlarını çekiştirecekler çarşafın ve altına kıvıracaklar düz olacak yatağın çarşafı. Önemli olan bu. Yani para attığı zaman sekmiyorsa evet. tadı yok o çarşafın hakikaten. Ee, şimdi e, fakat seni sevindirecek haberimi de sonuna ekleyeyim. Dan Meridor katılıyormuş ama. Ha. İsrail hı. Atom Enerji Kurumu Başkanı. İyi, güzel. Yani İsrail tamamen temsil edilmeyecek diye bir şey yok bu zirvede. Aman aman. Bu önemli. Bu arada e, demin memleketle ilgili bir haber vermeye başlamıştı abi. Hmm. İstersen oradan devam edelim. Evet o küçük fakat son derece önemli bir haber. Hayatımızın yerin içinde büyük bir yer tutma ihtimali e, yüksek bir haber. Aslında belki de e, hemen bir araya girelim buçukta Aha. ve ondan sonra önce sivil kamyonlar mühimmat taşıyor haberiyle başlayalım. E peki o zaman mesela CIA'nin artık e, ABD vatandaşlarını da öldürmek üzere emir almaya başladığını söyleyelim bari. 2 dakikayı da böyle değerlendirelim. E, Amerikan hükümeti Yemen'de bulunan radikal Müslüman din adamı Enver El Evlaki'nin ölü ya da diri ele geçirilmesi emri verildiğini doğrulamış. E, artık mahkemelere gerek yok. Amerikan hükümeti e, öldürün yani ölü ya da diri getirin diyor. Ve CIA'de peşine düşüyor. Böyle işleyen harika bir sistematik. Bunu Obama onaylamış mı? Vallahi daha Amerikan hükümeti daha bir oluyor? sene olmadı ya. Barış ödülünü alalı. Amerikan vatandaşı olan din adamı Amerika'ya saldırı planlarında yer almakta suçlanıyor. Suçlanmak yeterli biliyorsunuz. Halbuki mahkeme öncesi değil mi? İşte. Hayırca suçlanmak değil Belli de olsa Amerika saldırı planları yaptı Açıkça ortaya çıksa da Öldürme e, mahkemesiz öldürme Muhakemesiz diyeyim Mümkün mü böyle Devletin şey? öldürmekle devleti. ilgili bir tekeli vardır Ama bu da e, mahkemelerin eline verilmiş bir tekeldir genelde Hatta evet. çoğu devlet bu tekelden de vazgeçmiştir ya bu, Falan filan Bu barış ödülünü geri mi alsak acaba Ya bırak kalsın ya Valla şöminesinde çok güzel duruyor <gülüyor> Geçen oradaydım da Böyle işte ateşli konuşmalar yapmış, 11 Eylül'ü övmüş falan filan Amerikan vatandaşıymış, değilmiş Amerika'yı ilgilendirmiyormuş. En azından bunu peki eşitlik ilkesi açısından olumlu bulabilir miyiz? Amerikan vatandaşı olmasına rağmen öldürülmesi isteniyor. Yani kanun, kanunsuzluk önünde bütün vatandaşlar, vatandaşlar eşit. eşittir. Evet. <gülüyor> hani İlginç. Bu önemli en nihayetinde değil mi? Terazi orada ya da burada ama eşit ölçüyor. Ben bunu beğendim. Ee, be be Evet, peki burada keselim. Keselim. Ve ondan sonra sivil kamyonların mühimmat taşıması, balyozun kıdemli savcılarla sürecek olması. O mühimmatlara bir de Türk-Yunan ordusunda artık çok güzel bir barış rüzgar esiyormuş. Onu da versek fena olmayabilir. Taşınan mühimmatlarla bağlantılı. Evet, soru da şeydi demin de unuttuğum benim de. Bir, bir kızıyor Türkiye. Yi. Netanyahu'dan bahsediyorum. Ben yakın hissettiğim için kendimi yıllardır hayatımızda öyle böyle. yakınlarının kullandığı Bibi ben de kullanıyorum. Bin Yemin asıldı. Ee, bu şeyi İsrail'in e, Türk arası çok bozuk. Lieberman, Bibi, herkes kızıyor Türkiye gibi ülke. Fakat e, bu arada aradaki altakya Verkül'a bütün ticari işlem devam ediyor gümbür gümbür. Tabii, tabii. şey tankları yenilemiş yeni bitirdiler e, ama dostluk ayrı ticaret ayrı değil mi? E, işte, Her onlar da geldi onlar ayrı evet yani biz şeyden yüklerini eleştiriyoruz Gazze saldırılarını eleştiriyoruz ama uçanı bizi beğeniyoruz bizim... e, onlar da bizim mesela e, işte durduğumuz dili beğenmiyorlar... ...ama onlar da kebabı çok beğeniyor falan diye... ...sahillerimizi böyle beğeniyorlar... ...evet bence de iyi bir iş bu... ...peki kapattık arayı... ...Açık Gazete... ...evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi... ...devam ediyor saat 8.30... ...5 geçiyor hatta 6... ...ve bir saatlik zamanımızı... ...değerli kullanabilmek için... ...hemen koşturalım diyoruz... ...ve demin sözünü ettiğimiz haberin... ...devamını biraz daha ayrıntısına... ...geçelim... Sivil kamyonlar mühimmat taşıyor diye bir haber var ve televizyonlarda da gördüm. Böyle çok ciddi zırhlı araçlar ya da askeri araçlar taşıyan sivil kamyonların bayağı ciddi 150 kamyonun içinde mühimmat ve lojistik malzeme ile beraber askeri kamyonun konvoyun. Van'ın Erciş ilçesi istikametinden gelip Hakkari yönüne gittiği haberleri var. Sınıra operasyon yığına şeklinde veriliyor. Bu çok ya yani savaş, kaygı verici Özellikle. bir şey tabii. Evet. Tam da hani e, konuştuğumuz her şeyin aksine, tersine giden e, ve üst üste hepimizi içine çekebilecek korkunç kanlı bir durum diye bakmak mümkün. E, yani kimin nereye sızdığı falan e, 30 senedir devam eden bu çatışmalarda çok karışık bir halde kimin nerede mayın patlattığı, kimin kimi öldürdüğü vesaire çok karışık ama e, dil asla şaşmıyor. PKK mensuplarının sınırlardan sızarak eylem yapmasını önlemek için sınır boylarında askerler kuş uçurtmazken bir yandan da bölgeye mühimmat ve lojistik malzeme gönderiliyor diye. E, evet, hele, hele bu karışıklık özellikle de dün hürriyette mi vardı? Bugün var galiba değil mi? Bu şey, bugün. gazetelerde de vardı. bu Mesela mayın ölen 7 asker Çukurca'da 7 şehitte mayın şoku diye vermiş bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Evet yani Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Mayıs'ta Hakkari Çukurca'da 7 askerin şehit düştüğü mayının askerler tarafından güvenlik amacıyla döşendiğinin anlaşıldığını açıklaması var. Bu gibi şeyler olurken ki bu şöyle açıklanmıştı. Bu bir PKK saldırısı. Kuzey Irak'tan sızarak böyle bir saldırı gerçekleştirdiler. Ee, nasıl sunulduğu ve aslında baştan beri ne olduğunun bilindiğiyse ses kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı yine bir yerlerden sızan. Evet internet sitelerine düşmüştü. Komutanlara ait olduğu iddia edilen bir ses kaydıydı. Bu çeşitli gazetelerde de yer almıştı evet. Komutanın emriyle döşenmiş. Yalanlanmıştı da bu ses kayıtları falan filan. Ama şimdi doğrulanmış oluyor ve... Evet. Sorumluların cezalandırılması isteniyor. Tam da işte bu böylesine bulanık, muğlak, karan, karışık bir ortamda her bir savaş, operasyon yığına yapılırsa Burada kimin haklı, kimin haksız, kimin doğru, kimin yanlış, kimin niye, niye yaptığı falan filan her şeyin tabii birbirine girdiği ee, bir anlamsızlıklar dünyasında oluşması çok normal. Silahların bu kadar çok kullanıldığı ve bu kadar uzun süredir kullanıldığı her ortamda olduğu gibi. Evet yani paletli araçlar, tırlar, teçhizatlı askerler dikkat çekiyor diyor haberlerde operasyon beklentisi de bölgeyi tedirgin ediyor diye. Birçok haber var hakikaten e, günlük gazetesinde de bu birkaç zamandan beri takip ediyoruz. Evet. En çok o Kürtlerle ilgili yayın yapan gazete o olduğu için orada daha çok çıkıyor ama diğer gazetelerde de var. Yani evet ne yapacağız bunu? Allah, e, tam da barış diye daha fazla ve daha fazla bastırmanın zamanı gibi. Çünkü bastırmadığımız ve daha kuvvetli bastıramadığımız ölçüde savaş e, her gün kazanıyor gibi görünüyor. Evet Ahmet Altan da bu konuda bir yazı yazmış kısa bir bölümüne bakacak olursak 25 yıldır operasyonlar yapılıyor. insanlar ölüyor ama sonuç değişmiyor. Şimdi de insanlar ölür ve sonuç değişmez diyor. Eğer böyle bir operasyon yapılırsa bunun amacı PKK'yı vurmak, güçten düşürmek falan olmaz. Böyle bir operasyonun amacı ancak Türkiye'yi altüst etmek, ortamı kanlı tabut görüntüleriyle germek, değişimlerin önüne set çekmek olur diyor. Ve yani e, uzun vadede bir işe yaramaz ama kısa vadede ortalığı kan gönlüne çevirme, insanları öldürme değişimi bir süreliğine de olsa durdurma ihtimali var. Sivil hükümet böyle bir operasyonu engellemeli demiş. Milliyetçilik yarışına girip böyle bir operasyonu desteklemek insanları gereksiz yere öldürmek ve değişimi anlamsızca durdurmaktan başka bir işe yaramaz. Bir çatışmasızlık halini sürdürmek zorundayız. Bunu hem Türkiye'ye hem de o bölgede yaşayan insanlara borçluyuz diyor. BDP İstanbul Milletvekili Sabahat de geçen akşam bir toplantıda bu yöndeki endişelerini dile getirdi aslında. Böyle bir şeylerin baharla birlikte aslında bütün bu süreci başka türlü bir tarafa doğru itmek için kullanılabileceğini bundan endişe ettiğini söyledi. Evet Altan da şey diyor değişimi durdurmak isteyenlerin elinde çok da fazla imkan kalmadı yavaş yavaş son silahlarını da kullanma aşamasına gidiyorlar. Yani geniş çaplı kanlı bir operasyon düzenleyip PKK'nın da bundan şehirlere yayılan bir terörle cevap vermesini sağlayarak mevcut düzeni biraz daha sürdürecek hesaplar yapılabilir bir yerlerde. Uzun vadede işe yaramaz dediği o. Ama endişe verici olduğuna şüphe yok. Evet, bu Aslında burada tartıştığımız şeyin e, militerist mantığın bizatihi kendisi olduğunu ve militerist mantığın bizatihi kendisinin asla durmaz bir e, savaş çıkarıcı olduğunu anlamak gerekiyor gibi. Mesela çok alakasız başka bir bağlama yapacağım buna. E, Yunanistan Dışişleri Bakanı yardımcısı Dimitris Drutsas Ankara'yı ziyaret etmiş. Ve e, ziyaret sırasında Türk ve Yunan orduları için çok önemli maddeler içeren bir de paket açıklanmış. E, i̇ki ordunun Tel bir... bombaları. pakette mi? RPG. Ne, nedir paket dedi? ha Metaforik paket. Evet, evet hani şey barış paketi falan gibi bir şey böyle. E, aslında Yunanistan askeri harcamalarını kısmak zorunda ve bir miktar e, artık daha barışçıl politikalar izlemek zorunda ama militarist mantık barışçıl politikayı bile askeri hale getirebiliyor. Ve bu tabii e, komşusu Türkiye için de çok farklı bir süreç değil. E, pakette şunlar var. Yani barışı getirmek üzere orduları tanıştırmak ne demek bilmiyorum. Sanki genelkurmay başkanları birbirine kardeş düşman veya kardeş değiller ama düşmanlar ve onları barıştıracağız. Ya Bunların ikisi de emir altında vur deyince vuracak, dur deyince duracak olan ordular. Ama öyle değilmiş gibi. Paketin içerdiği maddeler. Barış için ortaklık eğitim merkezlerinde ortak eğitim programları. Harp okulu öğrencilerine konferanslar karşılıklı olarak. Bir Yunan Tümen ve ya da Tugay'ı eğitim amacıyla 3. Kolordu komutanla tahsis edilecek. Bir Türk e, Tümen ya da Tugay'ı Yunan NATO Kolordu Komutanı'na tahsis edilecek. Harp Akademilerinin planlı yurtdışı gezi faaliyetleri kapsamında karşılıklı ziyaretler düzenlenecek. İki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kuruluyor. askerilerimiz geliştirerek barışa doğru ilerliyoruz. E, böyle bir mantık var ortada ki bence e, özü gereği biraz sakatta. Bir de Şurada okurken e, bir cümle dikkatimi çekti. Şimdi karşılıktı ordular tü, e, tümen ya da tugaylar yollayacakmışız ya. Şimdi Türkiye'den gidecek olan tümen ya da tugay Yunan NATO Kolordu Komutanlığına gidiyor. E, ama Yunan tümen ya da tugay ise 3. Kolordu Komutanlığına gidiyor. 3. Kolordu benim bildiğim NATO'ya bağlı o da NATO diye geçiyor ama biz kendi ordumuz olunca herhalde NATO demekten e, pek doğru. De hoş... evet. Ama Yunan'ınkine NATO diye devam etmek kolay. Bir garip bir durum. Neyse amacımız Cem Papandreou modelinin devam etmesi demişler. Ee, orduları güçlendirerek, orduları şekillendirerek, orduları daha da var ederek veya politikanın ana konusu haline getirerek barış olmaz gibi geliyor bana. Ama hadi hayırlı olsun bir de böyle bakalım. Herhalde Cem Papandreou modelinde de orduların karşılıklı güçlendirilmesi yatmıyordu. Herhalde yatmıyordu daha ama. Daha barışçı bir yaklaşım olduğunu ben hatırlıyorum gibiyim ama. Onu da böyle yanlış anlamışlardır ya da biz yanlış anlamışızdır. İkisi de olabilir sonuçta hani. Beşer... Ya da hem onlar hem biz yanlış anlamış da olabilir. Veya bir Şimdi şey yanlış seçene. gidiyordur ve o yüzden herkes yanlış anlamak zorunda kalıyordur çeşitli şekillerde. Eğer kısım medyada öyle söylüyorsa tabii öyledir. Peki bir de şey bir yanlış anlama daha var. Dünkü Hürriyet gazetesinde aslında çok önemli bir haber çıktı. Biz onu ancak bir gün gecikmeyle şey yapıyoruz yani bir rapor hazırlanmış. Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı olduğu sırada Genel Kurmay Başkanı, hala hazırdaki Genel Kurmay Başkanı İlker bu. Balios Harekat Planı ile ilgili bir rapor hazırlanmış. Ve bu meşhur işte bütün Çetin Doğan'ın da konuşmalarında yer aldığı 4-5 Mart 2003 seminerinin yasal sınırlar içinde başladığını belirtmiş. Ama daha sonra dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın mevcut senaryoya Gerçek isim ve kişilerle devam etti. Yani senaryo olmaktan çıkıp işte adlı adınca fotoğraflarıyla gerçek kişilerle devam etti. Bu da çok sakıncalı demiş. Başbuğ bu raporu Aytaç Yalman'ın kara kuvvetleri komutanı Hilmi Özkök'ün de genelkurmay başkanı olduğu o dönemde hazırladığı belirtiliyor. Başbuğ'un bu raporu. Birinci ordudaki semineri raporunun birer örneğinin cumhurbaşkanlığı ve savcılıkta olduğu da kaydedilmiş. Şimdi Hürriyet'in yayınladığı habere Genelkurmay Başkanlığı'ndan kısa bir yalanlama gelmiş. İnternet sitesine koymuş. Sen takip ediyorsun. İhmal ettim bu şeyi. 8 Nisan 2010 günü bir gazetede adı verilmiyor. Hürriyet ama biz verelim. 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında icra edilen 1. Ordu Planı seminerinin icrasını mütakip hazırlandığı iddia edilen bir belgeye İlişkin haber yer almıştır. Söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kadar. Yansıtmıyor mu? Sıfır yılına dönüşü içeren bizzat şeyin kendi imza, yani Hürriyet bunu ne diyor bilmiyorum bugün bakmadım kendi haberini ama gündemde dün baş bu imzalı valyoz belgesi diye çıkmıştı. Hatta şöyle dediliyor. Meric olarak görünen ve yasal sınırlar içinde gerçekleşen toplantının devamında mevcut senaryo, gerçek isim ve kişilerle devam ettiğine ve yasal olmayan bu durumun sakıncalarına işaret ediliyor diyordu. Zamanında ilgili komutanlıklara da sunulan değerlendirmede emas yaplanı, bazıda oluşturulan senaryoda gerçek isim ve koşullarla devam edilmesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev alanı içinde olmadığı gibi seminer yönetmeliklerine de aykırı olduğu ifade edilmiş. Böyle diyordu. Utangaç bir yalanlama geldi deniyor bazı gazetelerde de. Bunu Olabilir. da geçelim. Bugünün aslında en fazla manşette ve birinci sayfada olan haberi, e, ...vergiler işte olmuş... ...mesela Hürriyet benim elimde... ...sür manşette. Aydın Doğan Rekortmen... ...diyor... ...Doğan Holding Onursal Başkanı... ...eyvahlar olsun buralarda mı Onursal Başkanlık çıktı şimdi... ...Doğan Holding Onursal Başkanı... Evet. ...Aydın e, Doğan... ...e gerçek görevlerinde... ...e emekli diyorduk artık... <gülüyor> ...demiyor muyuz... ...bu aynı o Yargıtay Onursal konusunda. Başkanı... Evet. ...durumu gibi... He. E, Aydın Doğan son 10 yılda 4. kez Türkiye vergi rekormeni oldu demiş. E, i̇şte falan filan böyle devam ediyor. İşte listede kimler var kaç para asulandırayım biraz. Aydın Doğan'ın 19.1 milyon lira ile e, vergi vermiş. ya. Yani. 19.1 milyon gelir vergisi var kendisinin. E, listenin ikincisi ise 15.6 milyon lirayla Kurtuluş Faktör'ün yönetim kurulu başkanı Salvo Taragano olmuş. Geçen yılın rekortmeni Koç Holding şeref başkanı, abi de şeref başkanı varmış bak. Onurla şeref aşağı yakın kavramlarım. Ya şimdi onursal başkan demeyi biri tercih ediyorsa, biri şeref başkanı demeyi tercih ediyorsa burada politik bir ayrım vardır. Değil mi? Var. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama hani belli ki tercihler farklı. Koç Holding şeref başkanı Rahmi Koç ise 11.1 milyon ile 3. sırada yer aldı. Benim daha çok takıldığım şey şu, şimdi gelir vergisi değil mi bunlar? Yani, evet, yani değil, şey, değil. servetinizden vergi alınmıyor zaten. Gelirinizden vergi alınıyor. Yani o yıl içinde kazandığınızdan. Ee, şimdi Aydın Doğan onursal başkan olarak para kazanabiliyor. Ee, Rahmi Koç da şeref başkanı olarak para kazanabiliyor. Bu şeref ve onur kar ettiren şeyler demek ki. Hiç şüphesiz ki. Yani çünkü hani emekli olduğunuzda genellikle geliriniz... E pek de yüksek olmaz yani yüksek olmaz servetiniz zilyar dolar da olabilir ama geliriniz düşer çünkü hani çalışmıyorsunuzdur ve o yüzden gelir yoktur artık pek fazla belli ki onursal ve şerefsel olduğunuzda böyle olmuyor durumlar listede Semaat Arsel 9.5 milyonla dördüncü Mustafa Koç 7.3 milyonla 6. Onureyir ortaklarından Hamit Cankut Bağana 7.2 milyonla 7. falan diyor bu da hürriyetin öne çıkarmak istediği isimler ilk yüzde tane de sanatçı varmış Acun Ilıcalı bir sanatçıymış. Cem Yılmaz, Mehmet Ali Erbil ve Beyazıt Öztürk ilk dörde e, ilk yüze girmişler. Daha çok şeye sanatçı deniyor değil mi? Televizyonda show? Şov... ünlü yani. diyorduk eskiden artık sanatçı diyoruz. Evet. Böylesi daha e, öyle yani. Ya yani icra sanat ettik dallar mesela Acun Ilıcalı'nın bildiğim kadarıyla sahne dediği televizyon ekranı. Öyle, evet doğru. Benim de bildiğim kadarıyla prodüksiyon şirketi var ve e, Programlar üretiyorlar ve satıyorlar. Tam sanatçı sanımına girer mi girmez mi? Akademik bir tartışma ya. bu burada yapmayalım. Yok, ya yani sanatçı sanımla girip girmemesi Sen değil, zaten sanatçı diyebilirim ben de. Ya, genellikle benim gördüğüm şey şu: insanlar genel anlamda yaptıkları işin bir sanat olduğuna dair e, yoğun fikre ve hisse sahip oluyorlar. Yani mesela savaş sanatı. ...diyor işte hani inceliğiyle yapılması gerekir. Çay yapmak bir sanattır. Evet, Yemek ha, yapmak öyle. bir sanattır falan. Sanatla biraz karışıyor. Peki şeylerin vergi rekortmenlerinin sanatı ne? Ee, şimdi vergi rekortmeni olanların durumu birazcık aslında ilginç. Yani makroda çok şey söylüyor diyebiliriz. Yani ilk kez e, Habertürk'ün ekonomi e, gazetesi epey epey bugün dikkatimizi çekti bizim. Orada da işte şey diyor... E, nedense onlar ikinciye takmışlar kafayı yani niyesini hakikaten bilmiyorum. Aklıma çeşitli şeyler geliyor ama öyle her aklıma geleni söyleme hakkım da yok mikrofona konuştuğuma göre. Factoringi kapatıldı liste salvo yaptı demiş e, manşetinde. Neyse e, şimdi. Ha, kelime oyunu yapıyor adıyla. Evet salvo taragano ikinci e, 15.6 milyon lirayla. BDDK'nın 1 Nisan 2009'da lisansını iptal ettiği Kurtuluş Faktöring'in patronu Salvo Taragano... ...vergi rekortmenleri listesinde sürpriz yaptı. Bu daha da ilginç. Şimdi birinci onursal başkan, ikinci batık şirket sahibi, üçüncü şeref başkanı. Evet. Üçünün de geliri delicesine yüksek. İlginç mi? Hiç değil. Çünkü birazdan anlaşılıyor mevzu. Ee, mevzu şöyle. Bu arada Salvo Taragano e, kaç yılındaydı? 2005 2005 yılında Kaleşnikov'la taranmış evet, ve çelik yelek sayesinde kurtulmuş. Evet, olayı. E, i̇şin içinde Veli Küçük e, olduğu Hı? iddiaları çeşitli gazetelerde bugün mevcut. velik Küçük tarafından e, tarandırıttırıldığı iddiaları. Veli Küçük Ergenekon davasının sanıklarından, önemli sanıklarından biri evet. değil mi? Emekli Tuğgeneral'liydi. Emekli Tuğgeneral'di. Böyle hatırlıyorum ben de. Evet. Ve işte böyle Şevket Demirel 55. sırada bütün o batan şirketlere yenen bankalara bilmem ne Zart'a Zurt'a rağmen hala 55. sırada gelir vergisinde Neyse, Allah artırsın. Bizimle. Allah artırsın. Evet. Gözümüz yok hiç yanlış anlaşılmasısın. E, yalnız sonra burada bir pek çok ilginç bilgi alabiliyoruz bu e, Habertürk Ekonomi Gazetesi'nden. Şimdi e, iki tane de alt başlık alt manşet atılmış. Biri ikrazatçılar listede. Bu ikrazatçı nedir? Ben açıkçası bilmiyorum. Hani kredi verenler demek anlamına geliyor, değil mi? Öyleymiş ama ben sana da güvenmedim açıkçası. Ee, özür dileyerek hani Dorf neymiş? Verenler. Google'dan arattırdım. İkrazat diye Google'dan arattırınca ikrazat firmaları olduğunu öğrendim. Çünkü ilk çıkan 10 sonuç Bim'denle ikrazat, öbür ikrazat falan. Ya yani bu gayet var olan bir şeymiş. Sonra ikrazat nedir diye araştırayım ben dedim. Şuymuş. E, Bu ödünç vermek anlamına geliyor. Yani belli bir para, mal veya herhangi bir kıymet belli bir süre sonra geri almak koşuluyla ödünç yani borç verilir. İkrazatçılar müşterilerine verdikleri ödünç paraların karşılığında iki değişik şekilde teminat alır. Çek veya ipotek karşılığı kredi kullandırılır. İkrazatçılık kişiden kişiye devredilemez. Yetki belgesi sadece şahsa verilir. Böyle bir şeymiş ya. İkrazatçılar ellerinde çok para veya e, yeterli para diyelim bulunan... Ve daha az parası olup paraya ihtiyacı olan insanlara para verip sonra bunu makul ölçülerde bir miktar faizle birlikte geri alan insanlar. Değil mi? Yani iş bu. İkrazatçılar listedeymiş işte. Şöyle diyor. Salvo Taragano'nun yanı, yanı sıra Avram Peres, Zümrüt Ağarbaş gibi isimler de ilk yüz arasında yer aldılar diyor. Sonra işte ilk üçe beşe falan takılmamak lazım işte dedik zaten birincisi onursal üçüncüsü şerefsel ikincisi de batık şirket sahibi imiş e ama çok para kazanıyorlar nasıl oluyor? Şöyle oluyor e, kağıttan kazandılar diyor ikinci maaşetinde de Habertürk Ekonomi kriz yılında rekortmanlar parayı hisse senedi ve kar payından kazandı Türkiye'nin ilk yüz listesinde yer alan 61 isim Gelirlerini menkul, menkul kıymetlerden sağladı. Menkul kıymetlerden sağlamak ne oluyor abi? Gayrimenkul olmayan yani arsa, ev gibi şeyler değil de daha çok hareket ettirilebilir. Menkul o demek. Yani e, parayla para kazanıyorsun. Bir şey evet. üretmiyorsun. Hı hı. Öyle de denebilir. E, güzel evet. yani... O... Aslında ekonomi büyüyor ama niye e, üretim yok falan filan gibi şeylerin galiba cevabı üç aşağı beş yukarı burada ilk yüz listesinde yer alan altmış bir isim menkul kıymetlerden sağlamışlar gelirlerini. O sanatçılar menkul kıymetlerden değil ama. Onlar, onlar menkul onlar insanlar. <gülüyor> Kerametleri kendinden menkul. İlginç bir durum. İlk yüzün ödemeyi taahhüt ettiği vergi de bir önceki yıla göre ayrıca %13 artmış. Daha çok vergi vermeyi tercih etmiş ilk yüz bu sene. Ee, ama e, yani buradan aslında ekonominin bütününe, Türkiye'nin durumuna falan filanla ilgili pek çok şey çıkarmak mümkün değil mi? Yüzden 61'i... E, hiçbir şey üretmiyor. Evet. Ilginç. Sadece delicesine para kazanabiliyorlar. Yani ilk yüze girdiklerine göre delicesine para kazanmak kelimesi çok ayıp bir şey olmasa gerek. Peki ben de buna bir ufak haber ilave edeyim mi? Pek menkul bir durum değil ama olsun. Olsun. 45 bin aile dershane borcunda mahkemelik. Öyle mi? Hı. Tüm özel öğretim kurumları derneğine göre Türkiye'de dershaneye giren 1.5 milyon öğrencinin %3'ü dershanelerle mahkemelik durumdaymış. Hmm. Bu da bir başka yönü Kaç aile demiştin? 45 bin 45 bin aile Nereden baksan yani 150 bin insanın falan evet. e, Bir şekilde eğitim alanında kalabilmek Çocuklarının eğitim alıp en azından e, Belki bir işe yerleşebilip işte bir milyar bir buçuk milyar maaş alabilmesini Garantilemeye çalışmak için Girdikleri e, yaşam savaşının sonucu Sıkıntı çeken ailelerin bir kısmını nasıl çözmeye çalışıyorlarmış bir kısmı hapse düşüyor, o, oğulları kendi asıyor, çözüm, devletimiz he. ödüyor o zaman. Onu öğrendik artık. Onu Oğlunuz kendini asarsa ya da kızınız, devletimiz ödüyor. Böyle bir güzelliği var. Bir da bankalara ikrazat için başvuruyormuş. Kredi. İkrazat kelimesi... <gülüyor> Kredi başvuruyormuş. Affedersin bir şey Hay, soracağım. Ha, ha, tamam. <gülüyor> Kredi diyordu orada da. <gülüyor> ee, yani bana şeyi hatırlattı, hiç alakası yok belki büyük ihtimalle. Cahilliğime vermek lazım ama... E, yani mesela... Şimdi hırsızlık diye bir kelime vardır. İşte yani nedir? İşte ben gelip senin cebinden işte bir tane kalem alırsam bu hırsızlıktır ya da cebinden cüzdanını aşırırsam Hırsızlığın hırsızlıktır. Hırsızlığın adı e, hırsla hiç bağlantısı yok. İkra zatında gerizle ilişkisi. Yok. yok hiç alakası yok. Baktım Arapçada ikisinde hakikaten kökünde bunlar yok. E, ama mesela akademik a, akademik alanda bir şey çalarsan yani ben senin kitabını çalarsam i̇ntihal o. Buna intihal diyoruz. Hırsızlık demiyoruz değil mi? Hayır. Anladım. Veya işte insanlar öldüğünde vefat ederler, e, hayvanlar itlaf edilirler gibi böyle hani e, çeşitli durumlara dair birden fazla kelime üretebiliyoruz. İkrazatın karşılığını ne bulamadım henüz daha Türkçe'de ama e, vardır herhalde onun da bir tane karşılığı başka türlü daha gayrı nazik olanı. Derken Habertürk ekonomide hemen altta başka bir tane daha haber vardı. var ekonomi haberleriyle devam edelim şurada kalan. Zaten bitiriyoruz. Evet. Az zamanımızı. Elektrikte sudan ucuz dönem bitmiş. Haberiniz olsun. Öyle gevşeye alıştınız evet. ama artık bir uyanın. Hidroelektrik santrallerde... Sudan ucuz döneminde miymişiz? Evet elektriğin sudan ucuz dönemindeymişiz. Aynı insanlığın cilalı taş devrinde olabilmesi gibi. Öyle bir şey bu. Hidroelektrik santrallerde üretilen elektriğin kilovat saati bir anda dört buçuk kuruştan on iki kuruşa çıkartılmış. Sebep ee, Olcay Aydile'in haberi, haber Türk Ekonomi'den. O yüzden hani sebeplendirmeleri de ondan vereceğim. Bildiğim bir konu olmadığı için bu elektriğin maliyetinin de artacağı için ucuz elektrik döneminde sona gelindi ifade edilmiş. Olcay Aydile, Olcay Aydilekte bize haber veriyor bunu neyse ki. Ee, ben de ilgimi çekti hemen dördüncü sayfasına geçtim o Habertürk Ekonomi e, gazetesinin ve e, sudan ucuz dönemi tarih oluyor. Şok zammın iki sebebi varmış. Bir, elektrik sektöründe önce dağıtım ardından da üretim santralleri özelleştiriliyormuş. Şimdi biz özelleştirmede kamu yani özelleştirmede şöyle bir şey biz parasını verip e, elektrik e, dağıtım ve ardından da üretim santralleri kurmuşuz. Yani halk kendi vergileriyle bunları kurmuş. Şimdi bunlar satılıyor. Bunlar satılıyor olduğu için halka daha da fazla maliyet biniyor. Nasıl? Çünkü şöyleymiş. Bu zam özelleştirme öncesinde bir çeşit fiyat ayarlamasıymış. Evet şimdi bundan sonra yalnız özelleştirmediği termik nükleer santraller, hidroelektrik <gülüyor> santrallerin yapımının ne kadar gerekli yoksa memleketin... Karanlıkta kalırlar. Mumla ya. oturursunuz. Ya parasıyla biz yaptırıyoruz. Üstüne sük yaptırdığımız malı satarken daha çok zarar ediyoruz. Ya birileri bizi işte. olabilir mi? Bunun köküyle bir alakası olabilir mi acaba? Ee, yani çünkü ilginç bir durum. Bu fiyat ayarlamasının sebebi de haberin içinde var. Şu şekildeymiş. Yani şimdi aslında mantıklı bir malı satacaksınız. Ee, mesela diyelim ki bir sosis fabrikanız var. Ve sosislerden bir tanesi bir liraya çıkıyor. Ve siz de bunu bir buçuk liraya satıyorsunuz. E bu durumda alacak olan e, ne kadar kâr edebilirim? Ha sosis başı 50 kuruşlar. Halbuki 1 liraya üretip 5 liraya satmaya başlarsanız hemen satmadan önce o 4 lira kâr ediyorum sosis başı diye daha çok e, satın alma ihtimali doğar. Ama tabii bu arada e, sosisi alacak olan 5 liraya sosis yemeye başlar. O da biz oluyoruz. Üstelik fabrikada bizim. Neyse. 2. E, sebepse maliyet bazlı düzenlemeymiş. O da şu. E, bugüne kadar gevşek tutmuşuz. HES'lerden gelen elektriği niyeyse bilmiyorum iyilik olsun diye herhalde ucuza vermişler bize. Gari artık fiyatı neyse ondan alınırmış. Eyvah başımız fena halde belada bu, bu haberleri öyle ardarda arda. Yalnız Selocan'ın da başı belada. Aa yapma ya bak o canımız sıkar işte. Evet hani şu Selocan deyince bilmeyen dinleyicilerimize söylemiş. Şöyle kafasında. iki tane sarısı... anten olan. Anten mi Bir Sarı acayip bir şapka giyiyor. Ben anten olduğunu bilmiyorum. Valla ben anten diye düşündüm. Çocuklar para diye anteni, para çekiyor. O yüzden sarılar onlar. Altın rengi. İşte onun başı beladaymış. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün iki yıl süren teknik takibi sonrası or ortaya çıkarılan telefon dinleme çetesine Türksel'in Tepe yöneticilerinin de adının karıştığı önceki gün ortaya çıkmıştı diyordu haberde. Ve yani Türksel'in üst düzey yöneticilerinden kurumsal işler ve önemli hesap yönetimi başkanı Ulaş Öztürk, müşteri deneyimi ve satış geliştirme müdürü Onur Tokatlıoğlu ve onlarla birlikte 6 Türksel çalışanı polis tarafından sorguya alındı. Ve telefon şebekesine yardım ettikleri iddialarının dışında rakip GSM, GSM ya da Aha. şirketlerindeki üst düzey yöneticilerin telefonlarını da dinlettirmişler. Maşallah. Yani böyle iddialar var ve lisans imtiyaz sözleşmesinin 20. ve 46. maddelerine göre telefon görüşmelerinin kurumsal olarak ve yasa dışı dinlendiğinin tespit halinde ne oluyor? Lisans iptal ediliyor deniyor. Para kolay kazanılmıyor abi. Yani oradan da bakmak lazım. Rekabet Gaz gazeteler var. nedense daha çok şeyin üzerinde durdular bu Rıdvan meselesini. Gerçi o da ilginçti ama. Rıdvan Dilmen şeytan lakaplı şeytan lakaplı ile maruf futbolcu Rıdvan da hafif paranoid olduğu iddia ediliyor çünkü yani mafyası öyle şey, diyor en azından evet, abi böyle kendini yersin bitirirsin çok paranoya bağladın sen diyen bir mafyası var psikolojik danışmanlık mafyası <gülüyor> evet evet ve şey işte o arkadaş kurbanı oldum diyor açıklaması o biliyor musun Kötü arkadaş ama gerçekten en kötü şeydir. Annem de bana çok sık söyler bunu. Ben de hani e, başkalarının çocukları korksun anne diye cevap veririm genelde. Evet, senin arkadaşlığını biliyor mu? Annesi anne. mi? Ee, anne. Volkan'ın annesi karşı çıkıyor. Benimki şimdilik e, Volkan daha temiz yüzlü olduğu için e, iyi bir şey zannetti Volkan'ı. Aman aman iyi evladım e, noktasındayız. Şimdi buradaki ilginç, pek çok ilginç boyut var ve gazetelerin medyanın da Türkcellden gelecek reklamlar dolayısıyla pek Türksel'in lafını geçirmediklerine de şey dikkat etmiş. Çok ilginç bir yazı yazmıştı Yıldıray Uğur'da. Bir GSM şirketiyle bağlan gazeteciliğe başlıklı yazısında. Yani bir tek Hürriyet Gazetesi'nin bundan sıyrıldığını çünkü kendisinin Türksel'le rekabeti vesaire olduğunu söylüyordu. Ama ilginç olan şey şu mesela Rıdvan... Gayet sakin Rıdvan Dilmen bir az konuşarak açıklama yaptı. Buna karşılık ben mesela şeyden takip ediyordum. NTV'den sanki tamamen suçsuzmuş gibi. Bütün suçlamalar kaldırılmış gibi verdi Aha. NTV MSNBC. Çünkü o da oraya çalışıyor. Ee, yani diyorsun ki çıkar kar ile algı arasında bir bağlantı vardır. Olabilir. Olabilir. Şimdi kesin konuşmayalım askerleri öldüren Mayın ordunun dosya askeri mahkemede bilemiyoruz ondan sonra ne olacağını ondan sonrası Allah kerim bu arada e, bugün başlayan da bir festival var onunla ilgili de çıkmadan haberi evet, verelim onu da verelim ve gidelim çok şey yaptık e, Yuh... bu festivale biz katılamayacağız e, erkek kısmından sayıldığımız için ee, yalnızca kadınların ve transların katılımına açık feminist yöntemlerle hareket eden kurumsal değil bireysel ve gönüllü katılımla Türkiye'de bir e, ilk kez böyle düzenlenme iddiasında olan bir festival yapılıyor. Ve tüm etkinliklerde ücretsiz Bayan Fest e, adı. Çünkü Bayan denmesinden fena de rahatsız olan kadınlar var hayatımızda. Neyse ki e, festival... Bugün başlayacak aslında pek çok etkinlik vesaireden de bahsetmek mümkün. Üç gün sürecek olan festivalden bahsediyoruz. Ve e, asla bu bir çeşit bir femini, feminist festival e, olarak da tanımlanıyor. E, en son hani e, gece dışarı çıkmak falan filan diye başlayan bir durumlar vardı. Onun biraz daha e, ilerlemiş ve üç günlük bir festivale dönüşmüş hali. Bilgi nereden alabilirsiniz? Bageyamfest.blogspot.com ...adresinden e, bilgi almak mümkün. Ee, Festival başlıyor. Program bayağı çeşitli ve yoğun... ...o yüzden hani buradan şimdi okuyamayacağız... ...diyeyim. Ancak pek çok... ...mekanda sürecek. Lambda'da, Amargi'de... E, ...Gastrobar'da... ...Henri Böl'de, Fransız Kültür Merkezi'nde... ...Barista'da, Çıplak Ayaklar Dans... ...stüdyosunda çeşit çeşitli etkinlikler... ...var. İşte bagianfest... bakmak... ...işe yarayabilir. Çıkmadan... Tamamen. Çıkmadan çok kısa bir cevap istiyorum. Son sorum. Abi. Buyurun. dava davasında sen Cem Uzan'lığı mı tutuyorsun Türkiye'yi mi? Ya e, ikrazatı yapan kimse ben onun yanındayım. Ayıptır söylemesi. Ben mevzuyu anladım. Dalandırıyorsun cevabı ama olsun haftada. Cem Uzan tamam. <gülüyor> Açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Anayasa değişikliğinden e, bahsedelim diyorduk. E, epeydir üzerinde konuşuyoruz ama çok sayıda da şey çıkıyor. Evet. <gülüyor> e, dün Üst üste iki e, konuşmada da zaten e, bunu ele aldınız, sizin değerlendirmeleriniz de oldu. Dolayısıyla tekrar etmeyen, yani birbirini tekrar etmeyen bilgiler olarak e, devam edersek onların üzerine bir şeyler ilave etmeye çalışayım bugün. E, oradaki e, değerlendirmeleri, Hasan Ersel'in örneğin, bu seçim sistemleriyle ilgili değerlendirmeleri ilginçti, e, önemliydi. Özellikle bu iktisatçılar ve matematikçilerin çok... Bir kısmının en azından üzerinde iki asırdan beri aşağı yukarı 1700 ortalarından beri evet. durduğu bir konudur bu. En iyi seçim sistemi nedir diye fakat biliyorsunuz en iyi kağıt üzerinde en iyi olabilir fakat uygulamaya geçildiğinde her zaman en iyi anlamına gelmez. Çünkü o kağıt üzerinde düşünülen çok rasyonel insanların yapacakları seçimlerdir. Ama oradaki Hasanın söylediği bir dizi ikinci tercihlerin ön plana çıkart, yani ikinci tercihlerin de dikkate alınması gibi seçim sistemleri her zaman daha doğru sonuçlar verir diye düşünülür gerçekten de. Türkiye'de bu anayasa değişiklikleriyle ilgili bir de Ayhan Bilgen vardı dün evet. ymıyorsan o da bir anayasa değişikliği kısmi değişikliği değil yeni bir anayasa işte özgürlükçü demokrat. Yeni bir anayasanın olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu söyledi. Baştan onu e, hakikaten teslim etmek lazım. Evet, 10 ee, Nisan'da da bir Kadıköy'de sivil ve demokratik anayasa mitingi vardı. Onun çağrıcılarından biri olarak e, söylüyordu evet. Ayhan Bilgendi. Evet. E, tabii şu aşamada iki iki, iki, iki, e, iki e, tavrı da birbirinden zıt hale getirmemek lazım. Yani birincisi bu anayasa değişikliği önümüzde bir gerçek. Biz bunu yok addedip, biz e, yepyeni bir anayasa istiyoruz, bununla ilgilenmiyoruz dememiz mümkün değil. Evet, herhalde öyle de anlamamamız lazım. İşte onun için söylüyorum. Evet, bu, bu yeni bir anayasa istemek e, bir... E, gerekliktir bizim açımızdan gerekliktir hatırlatmak gerekliktir zaten zannediyorum bu yürüş AKP'nin yeni anayasa değişikliği paketini meclise sunmadan önce programlanmıştı evet buna karşılık bu talep içinde yani yeni bir anayasa istiyoruz derken bu anayasa değişikliklerinin o yeni anayasa zihniyetine uyumlu olup olmadığından tartışabiliriz. Yani biz yeni anayasa yaptığımızda örneğin buradaki bazı e, maddeler e, o anayasada da yer alabilir mi alamaz mı? Temel hak ve özgürlüklerle ilgili yeni açılımların bir kısmının yer alabileceğini düşünüyoruz. Ama zaten orada pek tartışma yok. İlginç bir şey. Kimse kalkıp e, MHP hiçbir şekilde tartışmam, e, kapağını bile açmam bu anayasa değişikliğinin diyor ama onun dışında kimse kalkıp örneğin e, anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkını e, e, bir felaket unsuru olarak bir demokrasinin ayaklar altına alınması olarak algılamıyor. Veyahut bu bireysel bilgilerin e, korunmasıyla ilgili e, madde falan gibi. Dolayısıyla buralarda buralar elbette bir tartışma konusu değil gibi gözüküyor. Buna karşılık bu anayasa değişikliği içinde mesela yarın keskin bir üyesi kalkıp bu anayasa değişikliği içinde memurlara toplu sözleşme hakkı veriyorsunuz ama grev hakkı vermiyorsunuz biz grev hakkı istiyoruz talebinin de olması lazım gibi geliyor bana. Evet. Yani bu Herhalde, evet. Bu anayasa değişikliği içinde. Bunun bu, bunun zorlanması yönünde de şeyler olabilir. İlişki paralel götürülebilir. Evet. Yani bu, bu, bu biri diyeni dışlamamalı derken bunu kastediyorum. Yani burada bu anayasa değişikliği içinde kes görüyorsa bir memurlara grev hakkını da e, yarın bu anayasa değişikliği için de dile getirmek e, si gerekir diye düşünüyorum. <gülüyor> Siyasal Olmak bizim kendi ideallerimizi sadece dile getirmek değil, bugünün içinde yapılanları o idealler ışığında zorlamaktır aynı zamanda. Yoksa ideal hep ideal olarak kalır. Evet, ee, yani mesela şey de, yani siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili maddede tek başına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı karar veriyordu bunu. Şimdi onun elinden alınıp, Birleşmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birleşmiş diyecektim herhalde. Türkiye Büyük Millet Meclisi, de, de, de, evet. <gülüyor> <gülüyor> Büyük Millet Meclisi bağlanması da tabii de olumlu pozitif bir şey görünüyor ama parti kapatılmasında Venedik komisyonu kriterlerinin gözetilici esası da dahil edilse mesela yerinde olurdu diye yazmıştı Şahin Alpa. E, bu da e, mesela aynı çok... şey. Evet, evet, yani bu başsavcı e, soruşturmayı açtıktan sonra mı meclis karar versin yoksa meclis önceden başsavcının müracaatını misin? Sanki evet. bir şeyler tartışılabilir. E, fakat e, işte Işıl Karakaş'ın da söylediği e, gibi bu meclisin e, meclise danışmak Avrupa ülkelerinde dün e, ondan da referans evet. verdiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Işıl Karakaş da diyordu yani meclise Danışmak e, her e, Avrupa ülkelerinde olağan dışı bir şey değil evet. bu konuda e, diyordu. BBC'ye verdiği bir demetçi de evet. <gülüyor> evet yani ben e, peki bu e, referanduma gidecek herhalde. Şimdi e, e, evet yani burada bir, bir bu bu konu önemli. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla e, bir e, anayasa e, pardon 12 Eylül anayasasının Türkiye'ye bıraktığı e, o... ...artık deli gömleği lafı da o bu ile birlikte bir ıı, tamamlayıcı ıı, şey haline geldi. Ee, ıı, değerlendirme haline geldi. Ee, bu ıı, anayasanın içinde delikler açmakın bir sınırı var elbette. Şimdi bu, bu sınırlara gelmiş durumdayız. Yani daha bu şekilde 12 Eylül anayasasından parçalı bölüklü yamalar yaparak çıkmak... ...herhalde ıı, daha ıı, fazla mümkün değil... Yapılır, her zaman değişiklik yapılır ama 12 Eylül Anayasası'ndan çıkmanın olmazsa olmaz bir gereklik olduğu <gülüyor> daha açık biçimde ortaya çıkıyor. Peki, bu anayasa değişiklikleri bizi geriye götürüyor mu? Bence geriye götürmüyor. Yani yargıyla ilgili değişiklikler veyahut kapatmayla ilgili değişmeyen şeyler aslında baktığımızda kapatmayla ilgili esas değişmesi gereken... Ee, ...kapatmaya nasıl karar vereceği değil... ...kapatma kriterleridir. Bu konuda bir değişiklik yok dediğin gibi. Dolayısıyla iyileşme var mı? Çok önemli bir iyileşme değil gibi gözüküyor bana. Ama kötüleşme yok en azından. Daha kötüye gitmiyor. Memurlara toplu sözleşme geliyor ama... E, grev gelmiyor. Çok fazla bir şey değişmeyecek demektir memurların e, sosyal e, pazarlık gücü açısından. Toplu sözleşme grev hakkı olmadığı sürece hala arkasına bir de e, bir e, kurula havale edilmesi yetkisi gelince bugünkü durumdan çok fazla değişmeyecek demektir. Daha mı kötüleşiyor? Zannetmiyorum. Bunun yanında iyileşmeler var. Bir evet. düz iyileşme var. Genel grev e, hakkının Siyasal grev hakkının e, tanınması gibi yani grev hakkının sınırlandırılmasına e, daha sınırlandırıcı bir, e, bir bir dizi önlem var. Sendikaların faaliyetlerinde daha sınırlandırıcı önlemler var. Bir iş konumunda bir tek toplu sözleşme yapılmaz bir iş yerinde. Tek toplu sözleşme e, ilkesini ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla sendika tekerlerini kırıyor falan filan. Bunlar e, önemli, önemli küçük adımlar ama... Tabii ki sorun şuraya geliyor. Şimdi bütün bunların hepsini bazı çevrelerin dediği gibi bu bir global demokratikleşme paketidir. Dolayısıyla bu global bir demokratikleşme paketi olduğu için de tek seçmenin referanduma giderse seçmenin tek değerlendirmesine sunulmalıdır fikri tartışmalı. Çünkü Global demokratikleşme paketi dediğimiz şeyin içinde demokratikleşme olan ve olmayan adımlar var. Ayrı konular var. Yani temel, temel haklarla ilgili bölümler ve e, kurumların e, yapısıyla ilgili bölümler, kurumların nasıl e, kompozisyonu ve bu kurumlara e, nasıl üye seçileceğiyle ilgili bölümler, Yanında bir de ek 15. maddenin lağvedilmesi var. Şimdi bunlar 3 tanesini yan yana getirdiğinizde bunlar birbiriyle doğrudan ilintili şeyler değil. Yakın ilintili mi? Bizim yorum, biz yorumlarsak ilintili. Kimisi der ki bu demokrasi paketinin içinde olmazsa olmaz parçalardır. O zaman... Başka demokrasi paketi içinde olmazsa olmaz parçalar niye yoktur sorusu geliyor anayasa değişikliği içinde. Yani demokratikleşme paketinin global bir demokratikleşme paketidir. Hepsi birlikte değerlendirilir denince o zaman hemen tabii birlikte değerlendirilmesi gereken başka değişikliklerin niye olmadığı sorusu geliyor. Dolayısıyla bunun bir global, değerle, global demokratikleşme paketi olarak ele almak bence mümkün değil. Bu kısmi bir demokratikleşme paketi ve kısmi olduğu için de ayrı konuları içeriyor kendi arasında. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili konular var, kurumlarla ilgili konular var, üretimler. Darbe yapmış kişi ve bunlara alet olmuş kişilerin yaptığı işlemler, eylemler nedeniyle yardım ortadan kaldıran bir başka uygulama var. Şimdi Bunların üçü birbirini bir felsefi düşünce olarak, bir siyasi değerlendirme olarak belki yan yana getirebiliriz. Ama aradaki ilinti çok... Dolayısıyla bu da şu sorunun gündemi geliyor. Referanduma bu üç, bütün bu 29 madde referanduma giderse, Meclisten diyelim hepsi 330'la geçti. Referanduma giderse acaba bu referandum seçmenin açık biçimde ne dediği, neye oy verdiği belirgin olan bir referandum olacak mı? Kimisi diyor ki bu bir demokratikleşme paketidir, global bir, bütünsel bir demokratikleşme paketidir. Evet seçmen bu demokratikleşme paketine oy verecek. Ben bunun yüzde yüz yanlış olduğu kanaatinde değilim ama şu evet. sorun gündeme geliyor. Bu, bu yöntemle yapmaya başlarsak içine e, bu yöntemle devam edersek ileride bunu bir kapı olarak açarsak o zaman önümüzdeki dönemde parlamentoda sıkışan e, hükümetin sürekli e, referandum yoluyla e, parlamentoyu devreden çıkarması e, imkanlarında Belki meşru kılmış oluruz Bu çok tehlikelidir Nedir tehlikeli olan Referandumun plebisite dönüşmesidir Maalesef Türkçe'de e, Bu konularda çok fazla düşünmediğimiz için Biz halk oylaması deyip geçiyoruz Halbuki siyaset literatüründe Referandumla plebisit Benzer biçimlerde Yani gidip sandığa halkın Birli kanun değişiklikleri Veya önerilerle ilgili oy vermesidir Değil mi? E, referandumla plebisit farklı değerlendirilir. Plebisit e, demokrasi açısından çok tehlikelidir. Plebisiter demokrasi de, denir hatta biliyorsunuz. Evet ve bunun çok e, acı örnekleri de var çok, demokrasi aleyhine. Yani. Aleyhine çok acı örnekleri vardır. Plebisiter e, yöntemlerle demokrasiden diktatörlükler pekiştirilir. Yani, Sölyeni filan geliyor akla Evet bu. E, evet, yani, ...Nazi şeyler Musul'ni geliyor Güney Amerika'daki Güney Amerika evet ki e, şeflik rejimleri geliyor. Şefle halk bütünleşmesini sağlar. Çünkü oraya eee şefek güven oylaması e, anlamına gelmeye başlar plebisit. Onun içinde neden dendi önemli değildir. İdam e, idam cezası kaldırılsın da e, plebisit olur. İdam cezası e, Yerinden ihtiyaç edilsin de olabilir. Herkese bedava ekmek dağıtacağız. Ee, herkesin bedava ekmek dağıtılmasının e, e, sorusuna da e, gidebilir iş. E, sonuç halkın yani seçmenin, oy verenlerin e, orada sorulan soruya değil... ...o soruyu sorana diyet etme veya karşı çıkma aracı haline dönmesidir plebisit. Ters de tepebilir. 1969'da Degol... Ee, hiç referanduma gitmesi gerekmeyen bir konuyu inat etti götürdü ee, yerel yönetim e, ademi merkeziyetçilik yasasında ama De inat ol diye seçmen hayır oyu verdiği için ertesi gün istifa etmek zorunda kaldı. o, o, o şeyden cumhurbaşkanlığından 1969'da. Dolayısıyla evet. plebisit elbette e, illa e, iktidarı eee pekiştirmeye kullanılmaz ama genellikle de bunu bilenler iktidarı pekiştirmek için de bu, bu mekanizmanın içine havuçlar koyarlar. Evet, ee, yani mesela bu açıdan ufak parantez açıyorum evet. sözünü kestim ama bu 1982 anayasasının da aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kenan Evren Cumhurbaşkanlığına bağlanması da bir çeşit böyle Ne, ne pleb... demek bir çeşit? 4 <gülüyor> dört dörtlük. <gülüyor> şey, ne demek yani dört dörtlük? Evet. Dünyadaki en iyi örneklerinden bir tanesi. Evet. <gülüyor> yani anayasa oylaması için Cumhurbaşkanı'nı e, e, seçilmesini gömüyorsunuz. Bu, bu plebisitin şahikası evet, <gülüyor> Periştağ e, ve e, düşündürücü olan da Niçin Cumhurbaşkanı e, Meclis'in e, Kenan Evren meclisin e, oylamasına e, gitmedi? Çünkü gidemezdi. Mecliste üye olması lazımdı. Evet. <gülüyor> meclise üye olmak için de seçilmek lazım. O çok aşağı dinmek demektir biliyorsunuz. Seçmene gidip seçilmek falan filan şimdi... Ee, Kenan Evren'in o darbeyi yapmış kişinin kalkıp da e, seçilmesi, gerçi herhangi bir partiden, e, Turgut Sünat'ın partisinden aday olabilirdi ama o zaman Cumhurbaşkanlığından istifa etmesi gerekecekti evet. <gülüyor> aynı zamanda. Dolayısıyla bir formül buldular. İşte o formül tam plebisit formülüdür. Yani insanlar anayasaya mı oy verdiler, anayasanın babasına mı oy verdiler... Bu, bu babası anayasanın başında kalsın en az yedi sene diye. Yoksa ve bir de tabii eli silahlı külahlı bir darbeciye mi e, oy vermek zorunda hissettiler. Kendi. Tabii tabii işte. Yani anay o anayasanın <gülüyor> o, baba, o, elisa, evet. o baba anlamında. Ee, şimdi burada hakikaten ciddi bir demokrasi açısından bence e, bu üçünün e, eğer referanduma gidecek olurlarsa ...ayrı değerlendirilmesinin daha sağlıklı olduğu kanaatindeyim. Ali Bayramoğlu o konuda e, yazmıştı galiba değil mi? E, evet, bu üç paketi ayıralım demişti. Geçen pazartesi veya salı günü yayınlanan e, Yeni Şafak'taki yazısında. E, bu meclise de üç paket halinde getirilebilir. Daha rahat bir tartışma olur. Ve şöyle bir e, yani plebisite dönme imkanı ne olacaktır? Bu AKP'yi e, oylama referandumuna dönüşecektir çünkü öbür türlü. Yani en azından ihtimali var. Ve ben e, HSYK'nın Anayasa Mahkemesi'nin değişikliklerinin e, içinde belirteceğim bir önemli sakınca var. E, değişikliklerin e, bir gerileme olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla e, toplumun önemli bir kesiminin de bu kanaatte olmadığını zannediyorum. Sadece onların referanduma gitmesinin de e, toplumda ona göreceği kanaatindeyim. Bu aynı zamanda ee, bu değişikliğin, madem çok önemlidir diyor, bazı kesim diyor ki bu işte rejimin e, artık e, en hassas noktasına gelindi. E, madem rejimin en hassas noktasına gelindi, onu oy, oylayalım. Oradaki değişikliği oylayalım. Toplumun çoğunluğu bu rejimin en hassas noktasındaki değişimi oyluyor mu, oynamıyor mu ona bakalım. Ve buradan çıkacak sonucun 12 Eylül Anayasası'nı artık değiştirmeye... Bu toplumun muktedir olduğunu, arzuladığını geri dönüşsüz ve tartışmasız biçimde ispat etmiş oluruz. Yok efendim insanlar başka nedenlerden dolayı burayı oyladılar. Tabii ki e, e, kerhen yani oh, ya, evrene oy vermeyeceklerdi ama bir an evvel anayasa oylansın şu adamlar başımızdan gitsin diye 12 Eylül Anayasası'nı çok kişinin oyladığını biliyoruz e, 1982'de. E, benzer bir şey bir değerlendirme... ...bir meşruiyet gölgesi üzerine düşmesin... Evet. ...diye bunun daha doğru yol olduğu kanaatimde... Evet, ...bu ayırma meselesi böyle... ...bu ama şeyle aynı değil değil mi... ...üç maddeyi ayırması e, Baykal'ın... ...üç maddeyi ayırın anayasa değişikliği... ...o başka bir şey söylüyor... ...diyor ki o Gül bize güvence versin diyor... ...o başka bir şey... ...benim söylediğim baştan itibaren bunlar ayrı değerlendirilerek yapılsın... ...evet... Evet. O çok yani Baykal'ın söylediği bundan çok uzak değil O da bir şekilde bunu ima ediyor ama Benim söylediğim halk oylamasına Gidildiğinde Böyle bir halk oylaması Bana Bu oylamanın ne neden ne Yani plebisite dönme ihtimali var AKP kazansa da bunu Kaybetse de plebisite dönme ihtimali var Ve plebisit iyi bir şey değildir Yani AKP'yi Oylamak, AKP'yi e, hayır demek veya AKP'ye evet demek için bu anayasa değişikliği referandumda oy kullanmak demokrasi açısından iyi bir şey değildir. Hayır demek için de oy vermek iyi bir şey demek değildir. Evet demek için oy vermek de iyi bir şey değildir. Onu bir sene sonra yapacağız. Onu bir sene sonra seçimlerde yapacağız. Seçimlerin işini referandumda, anayasa değişikliğinde görmemek gerekir diye düşünüyorum. Buna mümkün olduğu kadar izin vermemek gerekir diye düşünüyorum. Bu e, Benzer bir küçük sorunda bu anayasa değişikliği bir vesayet rejiminden çıkış anayasa değişikliği olarak sunuluyor. Kısmen doğru fakat bir, al, bir yerde de vesayet rejiminin bir kurumunun daha da fazla güçlendirildiğini, takdir yetkisi itibariyle güçlendiğini görüyoruz. O da Cumhurbaşkanı'nın artık bizde bir, bir, bir Cumhurbaşkanı'nın takdir yetkisi. Bence bu da bir ilerleme değil hatta bir gerileme olarak değerlendirmek evet. gerekir. Bir baroların seçtiği, milletvekillerinin seçtiği veyahut danıştayın seçtiği veyahut yargıtayın seçtiği kişilerin doğrudan göreve başlamamaları ve bu kurulların ki bunlar artık hakikaten ehil kurumlar değil mi? Şimdi yargıta üyelerinin baronun baroların üniversite e, yökün diyelim seçtiği kişilerin e, artık ne olursa olsun beğenelim veya beğenmeyelim ehil olduğunu kabul etmek zorundayız. Onlar da ehil değilse zaten vesayet rejimi tam orada başlar. <gülüyor> Onlar da ehil diyorsak ehil değil diyorsak zaten vesayet rejiminin mantığı nedir? Seçmen ehil değildir zapturap zapturapt altına almak denetim altına almak demektir vesayet rejimi aynen öyle ve Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu hani bu insanlar da eğildiyse bir Türkiye'de bunları eğili hani bit bir tek şurada şey şey var bu meşhur e, bir laf vardır e, şimdi e, söyleyenin adı aklıma gelmedi bu kadar cehalet ancak okumakla olunur e, elde edilir diyen e, sakallı celal galiba sakallı celal evet, evet. sakallı celalindir ha, bu doğruysa eğer e, o zaman zaten o okudukça ehliyet kayboluyorsa şey ehliyeti bu e, aklı selim içinde davranma ehliyeti kayboluyorsa zaten yapacak hiçbir şey yok e, ee, o zaman Cumhurbaşkanı'nın da işte 40 yaşından daha yaşlı ve yüksek öğrenim mezunu olması kuralını kaldıralım falan. Yani bu, o zaman niye oraya sadece e, o kesime e, tek elini açıyoruz ki Cumhurbaşkanlığı'na? Burada bir <gülüyor> ciddi sorun var. Niçin milletvekilleri veyahut e, baro veyahut yargıtay e, anayasa mahkemesine veya HSYK'ya e, Şimdi örnekler, spesifik örnekler vermek istemiyorum detaylı ama bu zihniyeti genişletmek, aynı rektör seçimlerinde yapıldığı gibi üniversite öğretim üyelerini ehil kişiler, kendi rektörlerini, dekanlarını seçme konusunda ehil olmayan kişiler olarak tanımlamak demektir. Bu vahimdir. Bu vesayet rejiminden çıkmak değildir. Bu vesayet rejiminin ana kurumu olarak tasarlanmış Cumhurbaşkanı'nı ...daha güçlü kılmak demektir. Vasi evet, en... anlamında güçlü kılmak demektir. Yani Cumhurbaşkanı güçlü kılınsın, kılınmasın bunlar tartışılabilir şeyler. Başkanlık rejimi midir? Ama bu haliyle Cumhurbaşkanı'nı güçlü kılmak... ...vesayet rejimi başkanlığını güçlü kılmak evet, demektir. Evet bu öneride anayasa tasarısındaki en önemli sakıncaların başında geliyor bu herhalde. Yani. Evet yani üç kişi niye seçer? Yani yok mudur o... Yargıtayda insanlar seçtiklerinde cumhurbaşkanından daha mı akildirler? Yes. Cumhurbaşkanından daha mı akildirler? Zaten çoğulculuk olsun istiyoruz. E bu çoğulculuğa izin vermiyor ki. Üç, herkes üç kişi seçiyor, herkesin üç kişi seçiyor. Onların içinden her seferinde cumhurbaşkanı kendisine uygun kendi bunu yanlış yapar, doğru yapar bilmiyorum ama cumhurbaşkanının uygun gördüğüyle ilgili bir monolitik yapı çıkıyor evet, diye. Evet. Bu çok. Yani cumhurbaşkanının uygun gördüğüyle ilgili bir monolitik yapı. Cumhurbaşkanı çok iyi şeyler uygun görüyor olsa da yanlıştır bu. Evet. Bürokratik. Dünyanın bir en demokratik cumhurbaşkanı olsa bile sadece o demokratik cumhurbaşkanının uygun gördüklerinden oluşan bir monolitik yapı demokratik değildir. Evet öyle. Peki son bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu daha mecliste tabii görüşülecek maratonda başladı deniyor ve pek çok değişiklik için bastırılacak işte yarın 10 Nisan'da. Yarın yapılacak şey de bunlardan biri tabandan gelen bastırma daha adil bir anayasa için filan şeyler de gelecek. Ama sonuçta... Büyük yani eksiklikleri ve yanlışlıklarıyla bu şeye gelirse, referanduma dönüşürse ne yapılacağı konusu da çok önemli bir tartışma konusu yani. Onu o zaman tartışmamız evet. lazım. Çünkü şu anda referandum noktasında değiliz. Daha ona iki ay var. Şu anda bu yasanın daha iyileştirilmesi mücadelesi noktasındayız. Evet kesinlikle. Ben de onu zaten söyleyecektim. nasıl bol bol fırsatımız da evet. olacak sanıyorum arada. Evet. İyi günler. Peki çok, teşekkür İyi çok teşekkürler. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Açık ağızda. Well now it takes more than a robin.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 Oh, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. You know you've got just a word it takes because To of take yeah. more oh, you yeah. back in Go my ahead, spot that, again right. I like your spot To stay away from you I can't stay away, come on let's do It okay. takes more than a lifetime, uh, daddy yeah. To prove that I'll be true But it takes somebody's like me, to make me say I do. And baby, you've got what it takes. <gülüyor> say it again. Right, come on, let's do one more time. All right? And baby, got what it takes. One more time, Baby, you've got what it takes. Brooke Benton'la Diana Washington duet yapıyorlardı. Bu çok tanınmış parçada. Ve Brook Benton'un da ölümünün 12. yıl dönümünde çaldığımız ikinci parçaydı. Onun da içinde olduğu parçalardan ikincisini çaldık. Brook Benton 1931 doğumlu, 88'de işte bugün ölmüş olan çok önemli bir müzisyen. Rhythm ve blues dünyasında onun için çaldık ve o odur. Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Günaydın abi. Günaydın abi. Ben de şimdi karşılıklı paslaşıyordum. Messi ile Arjantin'e gittim bu sabah. O da geldi birlikte buluştuk Arjantin'de. Evet. Oradan aradınız beni. <gülüyor> Yıl yılın adamı herhalde. Hakikaten bu hafta... E, ...hani... Türk basını bile, dünya basını da e, onu konuşuyor. Biraz bazen hani fazla içe dönük olan üç büyükler vesaire şampiyonluk yarışlığı uğraşan e, Türk medyası bile çok şey kalamadı. E, seyirci kalamadı bu duruma. E, bugün bile devam ediyor. Salı günkü e, attığı dört gol ve oynadığı oyun hakkındaki haberler normal bir durum. Hakikaten yani sezonun başından ben yani bu sezon değil hatta 2 senedir bizi konuşturuyor. Bu hafta konuşturmaya devam etti. Yine e, akıllara durgunluk verecek bir maç oynadı. Salı günü Arsenal karşısında. Maalesef Şan... seyredemedim. Normalde star veriyor ama vermedi galiba bu sefer. Evet onu da ayrıca değinebiliriz bu konuya da. E, şampiyonlarla gürevenç maç maçı vardı ve ilk maç e, yine dehşet bir maçtı. Londra'daki maçı hatırlıyoruz. Geçen hafta 2-2 bitmişti. Hele bir İlk 20 dakika yarım saat e, oyunu e, akıl olduğu gibi değildi. A, Barcelona takımında ama Messi o gün daha biraz gölgede kalan oyuncu. İşte gol atamadı, bir iki pozisyon buldu onları kaçırdı. Golledi İbrahimovic atınca böyle biraz boynu büyük çıkmıştı maçtan. Halbuki onun boynu büyük e, duracak hiç hali yok. Hani sezon yani sezon başından beri özellikle. 2010'un başından beri müthiş oynuyor. Ben yani arada bir bir tane hani gol atamadığı maçta olacaktır elbette her maçta 3-4 gol atacak hali yok. Ama öyle bir futbol açlığıyla oynuyor ki razı gelmiyor yani o maçtan e, skorsuz çıkmak yani en azından bir gol atmalı. Çünkü son haftalarda üçler dörtler peşinden dizmeye başladı hepsini. E, Salı günü de orada her türlü gol attı. Yani arsenalı geçip bir sona geçip umutlanmıştı tur geçmek için ama ben yani birkaç dakika sonra cezam dışından gol attı. Bir tane ortayı tamamladı. Ondan sonra savunmanın arkasına atılan bir topta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onu bir lobla aşırtmayla geçti. E, maçın sonlarında da dördüncü golü işte 3-4 kişi çalınmayarak kaleciden kendi dönen topunu tamamlayarak attı. Doğrusu hani her türlü gol attı. Bir kafa golü yoktu. Doğrusu o günkü resimde e, o da olsa tam olacaktı. Yani devirinin sonlarında mesela müsait pozisyonda ayağından açtı kaçırdı heyecanlandı diyorum ben <gülüyor> <gülüyor> bir devirde bir devir dördüncü golünü atacağız heyecanlandı çok ilginç dün e, yani işte biraz İngiliz basını falan da taradım hani Barsol'un ve Messi'nin oyunu üzerine e, bir takım notlar var tabi İngiliz basını hem daha çok izliyor hem yerinde izliyor, e, yıllardır izliyor oradan oranın bazı simaları daha iyi yapmak için buluyorlar özellikle Barcelona'nın oyunu üzerine güzel analizler vardı. John Carlin Independent'ta yazmıştı. O onun mesela analizi yani bu Barcelona oynadığı oyun oynamak o kadar zor ki yani tüm zamanların en iyi takımı e, ünmanı boşuna değil. Yani hani böyle demek e, hiç şey olmaz e, yanlış olmaz çünkü hani e, işte bu oyunda herkes bir boş adamınız olacak. Çünkü devamlı müthiş bir pas trafiği var. Salı akşamında galiba 350'ye 300 falan gibi bir pas sayısı vardı. Barcelona ile Arsenal, Arsenal İngiltere'de bu pas trafiğini en iyi yapan takım. Evet İngiltere'nin yani Barcelona gibi oynayan <gülüyor> tamam. tek takımı aslında değil mi Arsenal? Ya da en iyi takım. Hani başka belki önemli çabalayan varsa o, o kadar iyi beceremiyor. Ee, Ona rağmen iki maçta... Aciz kaldılar Barcelona karşısında yani bu ikinci maçtaki bu pas istatistiği de bunun göstergesi. Yalnız demiş Carlin yani biz hep Barcelona'nın bu top onlardaken olan tarafını dikkat ediyoruz ve Guardiola da geçen yıl galiba şey demiş Barcelona'nın tek sektörü. Ev biz çok iyi bir yani top bize değilken yani iyi bir savunma takımı değiliz. Carlin aynı fikirde değil yani topu kaybettikleri anda da iki durum oluyor diyor. Birincisi geçen yıl Roma Şampiyonlar Ligi Manchester oldu diyor. Rakip oyuncular top kendilerine geldiğinde eğer kaybedersek topu geri almamız çok zor olacak. Stresiyle daha fazla pas yapıyorlar diyor. Yani normalde iyi paslaşabilen sahaya iyi de olan bir takım bile örneğin Manchester United'ın da gayet iyidir. Arsenal çok iyi. E, oyuncular da böyle bir stres oluyor diyor. Yani, yani 8-9 pas yapmanız ama ya kaybedersek Adamlar 30 pas yapacak alamayacağız. Stres, oyuncuların mutlaka etkiliyor diyor. İkincisi de e, yani unuttum zaman zaman gözden kaçan nokta diyor e, diye yazmış. E, topu kaybettiği anda Barcelona 3-4 oyuncunun geri almak için yaptığı akıllanmaz pres diyor dar alanda. Evet. Yani bazen gözden kaçıyor diyor ama e, belki yaptıkları pas trafiği kadar gerçekleştirdikleri pas trafiği kadar etkili. Bunu söylüyor. Bunu yazmış. Ee, hakikaten öyle yani. Ee, o özellikle maçın sonlarında belki fazla ekonomik kullanıyorlar o enerjilerini ama maçın mesela ilk 20 dakika yarım saat bölümlerinde hele konsantre olmuşlar son maça müthiş bir e, o preste görüyoruz kaybettikleri ama Eğer topu kaybederler evet tabii. <gülüyor> o da şöyle oluyor. Mesela 25 pas oluyor şu satılıyor kaleye. Kaleci kurtarıyor kaybetmiş oluyorlar. <gülüyor> öyle, bir şey. öyle olabilir yani. Ben çünkü bazen dalıp sayıyorum pasları bazen en başından yakalıyor bazen ortasından işte 12 13 ah kaybettiler diyorum. 14 15 falan gidiyor. 20 lira olacak mı diye mutlu bekliyorum. Hani çok musa ben yakalayamadım. Mutlaka vardır. Ben de 17 18'de kalıyorum ya başından yakalayamıyorum tabii o. Pahtizini. Evet, ben de bu zaman darlığı, fakirliği içinde e, ancak Barcelona'yı e, seyrediyorum birkaç yıldan beri. Tek seyretmeyi istediğim ve zaman zaman yakalayabildiğim Barcelona oluyor. Maalesef ama bu salı bulamadım televizyonda göremedim ve önemli bir şey kaçırmışım yani. Besbelli Messi'nin durumunu falan. Evet, şimdi tabii yarın gece saat... 23'te 11'de Real Madrid-Barcelona maçı var, İspanyada e, Ligi İspanya İspanya Liginin belki şampiyonunu belli edecek maç. Yani evet. bu maçtan sonra yarın akşamki maçtan sonra yedi hafta var ama e, iki takımda o kadar puan kaybetmeden gidiyorlar ki hani bu maçı biri kazanırsa büyük bir antaş ele geçirmiş olacak. Böyle gözüküyor. Ne, ne, ne zaman bu yarın akşam mı? Yarın akşam 23'te onu. Herhalde Antv ya da NTV Spor herhalde Antv veriyordur. En azından onu izlem imkanı olacak. Şimdi Salı günkü yayınla ilgili tartışma hala sürüyor. O gün yani ben çevremde de konuştum. Sonra internete bakınca da gördüm bir sürü forumda işte grupta şey olmuş bu konu üzerine tartışmalar işte starı. Star TV'yi telefon yağmurunu tutalım, mail bombardımanı tutalım diye herhalde öyle mailler hazırlanmış telefonlar. Bayağı bir e, baskı yapmışlar Star'a ama Star yayın programını değiştirmedi. Direnmiş daha önemli evet. bir şeyler var herhalde. Pa Papati dizisini yayınladı aynı saatte her hafta olduğu hmm. gibi. Çünkü sezon başından beri eğer bir Türk takımı yoksa salı günleri dizi yayınlıyorlar. Yani yayın programını bozmuyorlar. O salı günün şampiyonlar ligi maçı. Türk takımının olmadığı maç ya da maçlar, D-Smart Bu... platformundan yayınlanıyor. Çarşamba günü bir maçı iniyorlar, bazen bandtan işte ikinciyi, Barcelona-Arsenal maçını da bandtan ama gece bir de sanıyorum yani artık. Ee yok, diğersin teşekkürler. Sabah <gülüyor> karşı bitmiş olması gerek. Radyo gelmeyeceğiniz bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Olur. <gülüyor> ne sen... düşündüyseniz. Evet. Ee, sonra işte şöyle telefonda. Yani telefon edenlerin e, aldığı cevapları da bazıları yazmıştı. İşte şey demişler. işte salı günü fazla ya, yaptığımız anlaşmaya gereği, salı günleri maç vermiyoruz da çarşamba veriyoruz falan filan gibi bahaneler öne sürmüşler. Birisi de o zaman dalga geçmiş. Ben anladım. Peki demişler bu sezon e, Şampiyonlar Ligi finali cumartesi. Onu da vermeyeceksiniz herhalde. Kafa bulmuşlar. Hakikaten cumartesi de ilk defa tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi cumartesi günü oynayacak. E, UEFA özel olarak planladı onu. Bilhassa Asya'daki, yani uzak doğudaki e, Çin e, işte Güneydoğu Asya, Japonya, Kore falan oradaki o severler yani yeni oluşan bu e, futbol sever kitlesi ki muhtemelen e, yarım milyar belki daha fazla kişiden söz ediyoruz. E, bunlar e, izleyebilsin diye çünkü Cumaş ertesi günü pazar Cuma günü Avrupa saatiyle işte 21.45 veya biraz daha yakın olacak maç. Asya'da gece yarısını geçiyor olacak ama eski gün pazar olduğu için daha fazla kişi belki ayakta kalıp o maçı seyredebilecek. Halbuki çarşamba günü oldu mu bu sayı muhtemelen son derece düşüyordu bugüne kadar. Evet ee, yani bayağı şey... Büyük bir kayıp oldu tabii seyredememek. Yani ben şahsen hem Messi'yi hem de Barcelona'yı sadece en ağırlıklı olarak onları takip etmeye çalışan biri olarak kayıba uğradım. Öte yandan ilginç de bir şeye rastladım. Bu Messi hakkında Arsene Wenger'in değerlendirmeleri de ilginç olmuş maçta değil mi? Bir PlayStation gibi oynuyor oyunu. Farklı demiş hakikaten. Evet PlayStation'da ben de hani çok ilgim olduğundan değil ama etrafımdan gördüğünden biliyorum. Hani bir, bir oyuncu ve bir takım seçiyorsunuz, i̇şte o hani eğer biraz oyunda becerikliyseniz, becerikliyseniz oyunu oynamada da herkese yenebiliyorsunuz. İşte Manchester aldım, Rooney de müthiş oynuyor. Hani herkese yeniyorum. Ee, biraz onu kastetmiş herhalde. Hani Barcelona iyi bir takım ama bir de Barcelona hani menüden bir oyuncu seçiyor tık Messi takımın içine. Evet, bir de evet. Yani, PlayStation gibi oyunlarda biraz artık insan üstü gibi görünüyor bazı hareketler. Yani bilgisayar kontrolünde olduğu için filan. Hayatımda bu kadar hızlı yön değiştiren birine hiç rastlamadım futbol sahasında da demiş. Ben daha önce öyle videolar görmüştüm. PlayStation'da, Google Video'da. Birkaç sene önce yeni değil. PlayStation herhalde, PlayStation 2'de mi acaba? Herhalde bir önceki versiyonunda işte bu futbol oyunların biri. Artık hani bu oyunlarda böyle Günde 10 saat, 8 saat, 10 şey, dünya çapında hale gelen kişiler vardır. Onların bir tanesi kendi oyununun videosunu yüklemiş. Mesela herhalde o da bir antrenman videosu. Bire karşı 11 oynuyor. Öyle mi? <gülüyor> videosunda ve 11 kişi geçip golü atıyor mesela. O topu o, o, diğer bilgisayarın, PlayStation'ın kendi oynadığı 11 oyuncu, o e, gerçek oyun, gencin kimse o. Onun ayağından alamıyor topu. Galiba Cristiano Ronaldo ya da Rune ile oynuyordu öyle aklımda kalmış. Bütün alamıyordu yani onun gibi neredeyse işte. Evet ona benzetiyorlar herhalde. İlginç. <gülüyor> ya, bir videosunu bulunca boş bir vaktimde seyretmeyi planlıyorum. DVD'sini Hı. bulursam. Tabii yani, ee, ki hani karşılaştırmalar var. Ben geçen haftalarda öyle bir yazıyordum. Hani işte işte Maradona, Pele vesaire kıyaslamıştım. Hani Tarihin en büyük oyuncusu kim? Tabii hani bazen şey oluyor. Ben, öyle bir medya çalındayız ki hani bugün ait olayları bazen çok fazla büyütüyoruz biz. İşte dünyanın en büyük hiçbir yerde olmadı, insanlık tarihinde olmadı. Evet. Seviyoruz yani böyle. Hele mesela gazeteciler daha çok seviyor. İşte böyle şey görülmemiştir. Ee, Adı Böyle oyuncu görülmemiştir. Tarihin en büyük filmi falan en büyük haslat yapan filmi. bile fiyatını yükseltirseniz olur tabi mesela şu işte Avatar için falan bahsediyorum. Halbuki zaman zaman. E, bilet sinema tarihindeki bilet fiyatlarını indiren e, e, kıyaslamalar yapılıyor. Orada mesela hala rüzgar gibi geçti mi neşeli günler mi? Onlar hala başta evet. yani hala geçilmiyor çünkü 75 milyon kişi izlemiş onu falan hani avatarın iki katı. Ama o zaman bilet fiyatı 20 sent mesela. Neyse hani o, tabii evet. şey geride kalıyor. Ee, yani sporda da tabii çok yaygın bir durum. Hani e, o hangi kuşakta hangi dönemde yaşıyorsunuz o o zaman oyuncusu takımı size çok geliyor. Evet, onu büyütüyorsunuz gözünüzde. İşte gözünü. gibi görmedik falan ama mesela 1950'lerin Real Madrid'sini kaçımız izledik? Ne televizyon yeni var ne bir şey. Hani ancak videosunu bulup sonradan maçı izleyebilirsiniz. siyah beyaz. İşte hani ben ancak son 20 yılı falan hatırlayabiliyorum. Yani 74 Hollanda bile ancak oyun yok şey dün yok basındaki bazı maçlarının özetleri işte final maçı. Oradan biliyoruz ama hani o süreçte takımı sürekli izleyen biri değilim tabii ki. Doğru keşim etmiyordu. Zaten hani yetse de o zamanki televizyon şey, gençliğinde... Evet, televizyon yoktu doğru. Evet, şey kısıtlı izleme imkanı. Ee, yalnız hani birkaç gösterge var işte. Bugünün en azından sporda var tabii. Hani spor çok profesyonelleştiği için. Futbolda öyle yani antrenman seviyeleri müthiş arttı ve... E, Öyle bir yaslama vardı. Yani 74'te Hollanda takımının bir oyuncusu ortalama 5,5-6 kilometre koşuyordu. Bugün 33 kilometre koşan oyuncular var. 90 dakika içinde kat ettiği mesafe. Kaç? 33 mü? 13. 13 ha. 13. Ama demek ki 10-11 normal. 13 biraz en üst. En fazla Hayır. koşan oyuncunun kat ettiği mesafe bir maçta Ama yani demek ki iki çıkmış. Oyun daha hızlanmış. Yani bu hız ve alan kaplamada sağdı. Tabi beceri konuşturmak daha zor. Yani... Ee, aynı 70'lerin yeteneğiyle bugüne gelseniz canım. Yani bu kadar hızlı press olmamalıydı falan diye. Böyle bir durum var. Yo, bir de e, tabii Messi için hani şunu bekliyoruz. Yani kulüpler düzey elbette önemli ama tarihte bizim en iyi oyuncu, en büyük oyuncu damgasını vurduğumuz, bu imanı verdiğimiz birçok oyuncu tabii Dünya Kupasında başarılı olmuş isimler. Hatta e, hani Dünya Kupası oynamamış ya da orada bir netice elde edilmiş oyuncular hep biraz ostatımız aşağı düşüyor. Örneğin George Best New York'ta oynadığı için maalesef hani büyük bir kayıp onun içinde belki o seviyeler içinde. Maradona ile ilgili şu var. Maradona e, üç Dünya York oynadı, 82'de biraz gençti ve hayal kırıklığıydı, 86'da e, dünya şampiyonu oldu Arjantin'de, 90'da da final oynadı, 94 var bir de Kim dopingi çıktı orada sonra kokainle çıktı. Ama Atıl 86 Dünya Kupasında yani sıradan bir Arjantin takımını e, belki de tek başına şampiyon yaptı. Yani e, ben şunu hatırlıyorum sonra da bazen görüntü izleyince hatta o takımdaki diğer oyuncuların kariyerlerine bakınca Maradona'yı o takımdan çıkarın. Yani Dünya Kupasında gruptan bile zor çıkacak bir Arjantin takımı olur. Yani bugünkünden muhtemelen tek tek baktığınızda daha Geri bir Ajax'ın takımı. Zaten Valdano ve hani Burçak dışında pek iyi kariyer olan bir oyuncu da yoktu o takımda. Sıradan bir kaleci. Ama işte Maradona'nın büyüklüğü oradaydı. O kadar zayıf bir takımı her maçta skora etki ederek ya gol attırarak ya atarak finale kadar taşıdı. Finalde de bir gol pası var. Maçın sonlarında 4 dakika kala Burçak'a verdi. çok müthiş bir asist var. Zaten 5 gol, 5 asistle kapanmış o dünyanın ofsasını. Ki işte yani elle attığı gol dahil tamamen bir e, futbol değer yönü. Yani o, e, hani elle uyartmak tamamen centilmenlik dışı hiç fair play e uymayan bir durum ama bir kalecinin karşısında bir yapışa altılık oyuncunun bile elle o topu kaleye yuvarlaması büyük bir başarı. Yani e, Peter Shilton ben hiç beğenmediğim bir kaleciydi hatırlıyorum. Marzolan elle de çıksa o topu alırsınız siz. Şaşırmazsınız öyle jim bir yani. işte Messi'den eğer gücü kalırsa bu uzun sezon Sonra bir de tabi 9 Haziran'dan 9 Temmuz'a kadar biz dünya halkı şöleni bekliyoruz doğrusu. Ee, hani şampiyonluk değil ama orada hani ne oynadılar be dedirtmesini beklerim doğrusu Arjantin'in bize. Hani belki yarışını ama hani 2-3 tane müthiş maç, golli maçlar böyle bir şey bekliyoruz. Hani Barcelona'nın oyunu beklemeyiz çünkü o daha önceki programlarda hani son bir yıldır konuşuyoruz. Hani 30 yılda oluşturulmuş bir futbol yapısı. Hani kolay değil onu başka takıma taşımak. Ama belki beğenilen başka bir oyun tarzıyla da Messi'nin etkili olduğunu görebiliriz. Evet. Bu ne zaman Dünya Kupası? 9 Haziran Cuma günü başlıyor. 9 Haziran'da. Evet. Messi seyrediciyiz herhalde. E yani tek endişe... Yani sadece Messi için değil futbol futbolcuları için e, futbol sezonları yani kulüp sezonları çok uzun. E, yani Messi için konuşalım. Her şampiyonlar ligi ve her lig maçında kazanmak için çıkıyor takım. Öyle dinlenebileceğini bu maçta Messi dinlendirelim diyebilecekleri bir maç da yok. E, şu ana kadar e, 39 maç oynamış, yanılmıyorsam. Yine ya 39 ya 38. E, yarın akşamki dahil 8 maçı var. 3 ee, tane de şampiyonlar ligi maçı belki 2 ya da 3 demek ki 10 yani ya da 11 maçı var sakatlanmazsa ceza almazsa ee, yani işte 50 maçlık bir sezon olacak neredeyse ki hani performansı da çok yüksek şu ana kadar kolay değil yani o sezondan sonra tekrar işte Mayıs'ın ortası şampiyonlar ligi finali ne zaman eğer oynarsa Barcelona finale kalası 22 Mayıs galiba düşünün 90 zirana kadar var Üç hafta yok yani. Evet. Galiba çok az bir süre var yani. Orada hani hem biraz dinlenecek, biraz hazırlanacak, biraz yenilenme imkanı Yani büyükleme yapamazsınız Messi'ye. Bu kadar yoğun bir sezondan sonra. Ha, diğer oyuncular için de aynı. Yani büyük liglerde oynayan işte İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ligleri. Yani Almanya dışındakilerin zaten sezonu 38 hafta sürüyor. Kampiyonlar liginde 8-10 maç oynuyorsunuz. E, kupanızda oynuyorsunuz. 4-5 maç. Işte arada milli maçlar falan derken çok yoğun yani e, müthiş bir fiziki çaba. E, hakikaten iyi o şeyden sonra, Şampiyon Ligi finalinden sonraki e, 15-16 günü çok iyi geçirmek zorunda. Evet yani büyük, bu sefer ilk defa tamamen spor ve futbol konuşma imkanı bulduk. Neyse ki <gülüyor> diyebiliriz. E, Dinlenir olamaz değil mi bize? bir emin değilim. Hı. Dinletiyorlar mı? <gülüyor> Kodlu konuşalım biz de. <gülüyor> Meski, <gülüyor> programlarına Meski'ye buduk diyelim. Bana da pelede tamam Tamam, <gülüyor> tamam. Pele ile Maradona'nın programına katılıyorum. Tamam böyle şey yaparım ben. Peki <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. İyi yayınlar haftaya görüşmek üzere. Alp Ula Gaylı Spor Evet saat onu 3 dakika geçerken bugünkü programımızı ve bu haftaki açık gazete programlarının da tam sonunu bitirmiş oluyoruz. Çok hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de de epey yoğun bir haftaydı gene. Ama dinlenme fırsatı vereceğini zannetmiyorum. olayların bize takipte olacağız. Şimdilik ama aradan çıkalım. Sizi düşüncelerinizle ve biraz da müzikle baş başa bırakalım Paul Robeson'ı anıyoruz bitirirken Paul Robeson aslında dünyanın en önemli simalarından biri müzik alanında olduğu gibi hezarifen de denebilir yani on parmağında on marifet olan insanlarından biri yani sinema oyuncusu sahnede oyuncu tiyatroda aynı zamanda Amerikan futbolunda Amerika'nın en baba oyuncularından biri, profesyonel bir atlet, yazar, çok ön, ünlü bir hatip, ee, bir okulları da en iyi okullarını Amerika'nın birincilikle bitirmiş bir hukukçu ve basso profondo konser şarkıcısı ve en önemli özelliği de sosyal adalet için yılmak bilmez bir mücadele vermiş Sivil haklar Hareketi'nin önde gelen insanlarından biri ...sendika aktivisti, barış aktivisti ve pek çok da ödülü almış birisi. Bütün hem de dünyada ırkçılığın kol gezdiği bir dönemde bütün bunları yapmasıyla... ...Amerika'da da linç şeyleri kol gezerken, zenci düşmanlığı had safhadayken yapılmış bir adam böyle biri işte onu anıyoruz 1898'de bugün doğmuştu 9 Nisan'da o tek şarkıyla belki sonradan tekrar dönebiliriz günün birinde e, Paul Robson'ın tek şarkıyla analım Song of Freedom özgürlük şarkısıyla bitiyor hepinize günaydın günaydın günaydın, günaydın. Bow down to the might of the other key 갔을 때